Altıncı Koğuş Anton Çehov 1. Hastanenin avlusunda orman gibi fışkırmış avrat, ısırgan otu ve yaban kenevirleriyle çevrili küçük bir pavyon vardır. Yapının damındaki saçlar paslanmış, bacanın yarısı yıkılmış, çürümüş peronun basamakları arasından otlar çıkmıştır. Duvarda sıva diye bir şey yoktur. Sadece yer yer izlerini görürsünüz. Pavyonun ön cephesi hastaneye, arkası kıra bakar. Boz renkli, üstüne çiviler çakılı, tahta parmaklık, küçük yapıyı kırdan ayırmaktadır. Sivri uçları dışa bakan çivileriyle bu parmaklık, ancak hastane ve hapishane binalarında görülen, sevimsiz, nursuz bir havadadır. Isırgan otunun bir yerinizi korkmuyorsanız, Pavyona giden dar yollardan birlikte yürüyelim. İçeri şöyle bir göz atalım. İşte ilk kapıyı açarak dehlize girdik. Karşımızda duvar boyunca ve ocağın önünde hastaneye ait bir yığın döküntü var. Döşekler, eski yırtık sabahlıklar, pantolonlar, mavi çizgili gömlekler, işe yaramaz pabuçlar, terlikler. Bütün bu pırtılar bum birbirine dolanmış. Pis kokulu kümeler halinde çürüyüp duruyor. Hastane bekçisi Nikita da çubuğu ağzında bu leş kokulu paçavra kümbetine yayılmış yatıyor. Nikita emekli birerdir. Askerlik günlerinden kalma pantolonunda şeritler solalı çok olmuş. Renksiz, haşin yüzündeki kırmızı burnu, gür, sarkık kaşlarıyla çoban köpeğini andırıyor. Boysuz, görünüşte kuru, şişkin damarlı vücudunun kendine göre bir heybeti var, hele koca koca yumrukları. Nikita basit ruhlu, oturaklı, ödevine körü körüne bağlı ve dünyada her şeyden çok intizamı seven bir adamdır. İntizamın ancak dayak yoluyla sağlanabileceğine sarsılmaz bir şekilde inanmıştır. Ödevine pek sadık olan Nikita döverken var gücüyle karşısındakinin suratı, göğsü, Sırtı demeden kıyasıya patlatır. Dehliz'i geçtikten sonra geldiğimiz çok büyük, geniş oda, Dehliz hariç, bütün pavyonu içine alır. Duvarları kirli maviye boyalıdır. Tavanı ocağı tüten bacasız köy kulübelerinde olduğu gibi isten kapkaradır. Kışın odanın soba yandığı zamanki hali bu tavandan belli olur. İçten takılı demir parmaklıklar, pencerelerin görünüşünü son derece bozmuştur. Yer tahtalarının rengi eskilik ve kirden boza dönmüştür. Üstü de kıymıklarla doludur. Pavyona girer girmez ekşi lahana, tahta kurusu, amonyak ve isli lambanın kokusu genzinizi tıkar. İlk anda hayvanat bahçesine girdiniz sanırsınız. Odada yere vidalı karyolalarda, sırtlarında lacivert hastane sabahlıklarıyla yatan adamlar var. Başlarına eski usul, ucu sivri külahlar geçirilmiş. Bunlar delidir. Koğuşta beş kişiler. Aralarında yalnız biri kibar bir aileden. Öbürleri hep yerli halktan. Kapıdan birinci yatakta uzun boylu zayıfça parlak kızıl bıyıklı bir adam ağlamaklı gözlerini bir noktaya dikmiş. Başını sıkılı yumruklarına dayamış, hareketsizce oturuyor. Gece gündüz hep öyle hüzünlü hüzünlü başını sallar. İç çekerek acı acı gülümser. Koğuşta konuşulanlara karışmaz, sorulara genellikle karşılık vermez. Yemeğe, suya kendiliğinden el sürmez. Ancak verilince bir otomat gibi yer, içer. Vücudunu zaman zaman sarsan şiddetli öksürüye, zayıflığına, yanaklarındaki dalgalı pembeleye bakılırsa adamcağız veremeye kalanmış olmalıdır. Yanındaki yatak ufak tefek, canlı, civa gibi hareketli. Saçları Arap kıvırcığı, İnce sivri sakallı bir ihtiyar aittir. Gündüzleri koğuşta pencereden pencereye dolaşır ya da yatağında alaturka bağdaş kurarak oturur. Oturduğu yerde durmadan şakrak kuşu gibi ıslık çalar. Şarkı mırıldanır, kıs kıs güler kendi kendine. İhtiyarın çocukça neşesi, canlılığı geceleri duaya kalktığı zamanda eksilmez. Duası göğsünü yumruklayıp Kovuş kapısının şurasını burasını parmağıyla kurcalamaktan ibarettir. Yahudi Moseika, 20 yıl önce şapka atölyesi yandıktan sonra oynatmıştı. Altıncı koğuşta yatanlardan yalnız onun, koğuştan hatta hastane avlusundan çıkmasına izin vardı. Besbelli bu imtiyazı hastanenin demirbaşı, uslu, zararsız bir deli ve şehrin soytarısı olduğu için kazanmıştı. Halk Museyka'yı sokaklarda çocuklarla köpekler arasında dolaşırken görmeye alışmış. Arardı adeta. Sabahlı sırtında, başında o gülünç külahla, bazen ayağında terlik, bazen de yalın ayak, hatta pantolonsuz sokak sokak gezer, evlerin dükkanların kapısını çalarak dilenirdi. Kimi maşrabada kıvas ikram eder, kimi bir dilim ekmek verir. Birer kapek verenler de çıkardı. Mois kaparsayı toplar, koğuşa karnı tok, cebinde birkaç mangırla dönerdi. Ne var ki getirdiklerini Nikita olduğu gibi elinden alır. Hem bunu pek hoyratça yapardı. Moiseyka'nın ceplerini ters yüz ederken Melun çıfıttı, bir daha sokağa bırakmayacağına yemin eder. Dünyada en çok düzensizlikten nefret ettiğinden yakınır dururdu. Moiseika çevresindekilere hizmet etmeye bayılırdı. Arkadaşlarına su getirir. Uyuyanların üstünü örter. Sokak dönüşü hepsine birer kapek getirip yeni şapkalar dikmeye söz verirdi. Solundaki yatak komşusu felçliğe yemek yediren gene Moiseyka'ydı. Bunu merhametten ya da insanca duygulardan yapmıyordu. Moiseyka sağında yatan İvon Dimitriç Gromov'un hayranıydı. Onu taklit etmek istiyordu. İvon Dimitriç Gromov 33 yaşında, Onuncu dereceden eski bir icra memuruydu. Kibar bir ailedendi. Devamlı takip edildiği düşüncesine saplanmıştı. Günlerini kah yatakta büzülerek, kahidman yaparak gibi koğuşun bir köşesinden öbür köşesine hızlı, ölçülü adımlarla dolaşarak geçirirdi. Oturmaktan pek hoşlanmıyordu besbelli. Daima coşkun, heyecanlıydı. Halinde belli belirsiz, gergin bir bekleyiş seziliyordu. Dehlizde en ufak çıtırtı, avludan gelen bir ses Gromov'un başını doğrultarak ''Beni almaya mı geldiler? Arıyorlar galiba.'' diye kulak kesilmesine yatıyordu. O anda yüzünde sonsuz bir kuşku, beskinlik ve tiksinti belirirdi. Gromov'un ablak geniş yüze hoşuma gider. Daima solgun, mutsuz, devamlı bir korkuyla hırpalanmış bir ruhu yansıtan bir yüzdür bu. Garip, Marazi tikler vardır yüzünde. Ama gerçek, derin bir ızdırabın bıraktığı bu çizgiler hiç de manasız değildir. Gözlerinde sıcak ve canlı parıltılar titreşir. Goromov'un efendice, yardıma hazır, Nikita'dan başka herkese karşı son derece nazik halini severim. Birisi bir düğme, bir kaşık düşürse, Ivan Dimitric o anda yatağından atlayıp kaldırır. Her sabah koğuş arkadaşlarına günaydın der. Yatarken iyi geceler dilemeyi ihmal etmez. Gromov'un deliliğinin daimi gergin haliyle yüzündeki tikten başka belirtileri de var. Bazı akşamlar sabahlığına sarınarak, sıtma nöbetine tutulmuş gibi zangır zangır titremeye, dişlerini takırdatarak köşeden köşeye, yataklar arasında dolaşmaya başlar. Arada bir an sızın durarak koğuştakilere önemli bir şey söyleyecek gibi olur. Ama oradakilerin nasıl olsa onu dinlemeyeceklerini ya da anlamayacaklarını hatırlayarak sinirli bir hareketle başını sallayıp koğuş arşınlamaya devam eder. Fakat az sonra konuşma isteği bu düşüncelerini yener. Gramov birden boşanır. İçten olanca ateşiyle konuşur. Sözleri kesik, kopuk, bulanıktır. Gene de kullandığı kelimelerden, sesinin tonundan, seçtiği konunun son derece iyi şeylere dair olduğu anlaşılır. Gene de konuşmaya başlayınca karşınızda bir deli bulunduğunu hemen fark edersiniz. Çılgınca sıraladığı sözleri kağıda aktarmak güç. Nelerden bahsetmez. İnsanların alçaklığından, gerçeği çiğneyen zorbalıktan, zamanla yeryüzüne gelecek yepyeni, güzel bir hayattan, Zulüm ve duygusuzluğu her an hatırlatan demir pencere parmaklığından, tıpkı, eski ama henüz sönmemiş şarkılardan kesik, kopuk bir potporiye benzerdi Gramov'un konuşmaları. 12-15 yıl önce şehrin ana caddesinde, kendine ait evde, ağır başlı, hali vakti yerinde yüksekçe bir makam sahibi memur Gromov oturuyordu. Sergey ile Ivan adında iki oğlu vardı. Sergey üniversitenin dördüncü yılında vereme tutulup öldü. Bu ölüm Gromov ailesinin felaket zincirinin ilk halkası oldu. Sergey toprağa verdikten bir hafta sonra ihtiyar baba ihtilas ve imza tahrifi suçuyla mahkemeye verildi. Kısa zaman sonra hapishane revirinde tifo'dan öldü. Evi, malı, mülkü haraç mezat satıldı. İvon Dimitriş'le annesi tam takır kaldılar. Babasının sağlığında Petersburg Üniversitesi'nde okuyan Ivan Dimitriş her ay 60-70 ruble harcar. Yokluk nedir bilmezdi. Babasının ölümünden sonra hayatını kökünden değiştirmek zorunda kaldı. Sabahtan akşama kadar çok az bir para karşılığında ders veriyor. Buldukça kopya işleri alıyor. Gene de yarı aç, yarı tok yaşıyordu. Çünkü kazancının hemen hemen hepsini annesine yolluyordu. Sonunda İvon Dimitriş dayanamadı bu hayata. Maneviyatı bozuldu, sağlık durumu sarsıldı. Üniversiteyi bırakarak evine döndü. Orada iltimas bularak bölge okuluna öğretmen oldu. Ama ne meslektaşlarına ısındı, ne öğrencilerine sevdirebildi kendini. Kısa zamanda ayrıldı okuldan. Altı ay kadar işsiz gezdi. Kuru ekmekle, sade suyla, çorbayla geçindi. Sonra da icra memurluğuna girdi. Hastalığı yüzünden çıkarılana kadar o görevde çalıştı. Gromov'un hiçbir zaman ilk gençliğinde üniversite öğrencisiyken bile sıhhatli olduğu söylenemezdi. Daima renksiz, cılızdı. Sık sık soğuk alır, az yer az uyurdu. Bir kadeh şaraptan başı döner, ister nöbetleri geçirirdi. İnsanlara sokulmak istediği halde hırçın, kuşkulu tabiatı yüzünden kimseyle kaynaşamaz Dost olamazdı. Şehirli halktan küçümseyerek bahsederdi. Kara cahilliklerinden, sürdükleri uyuşuk, hayvanca hayattan tiksinirdi. Olanca heyecanlıyla, tiz, yüksek perdeden konuşan Gramov'un sözlerinde daima ya öfke, isyan ya da coşkun bir hayranlıkla bir şeylere karşı hayret vardı. Duygularında her zaman samimiydi. Onunla konuşurken neden söz açarsanız açın, hep aynı konuya dönerdi. Şehir hayatının sıkıcılığı ve boğuculuğu. Toplum yüce amaçlardan yoksundu. Günü gün etmeye bakanların bu manasız hayatı zorbalıkla, adice bir sefahatle ve türlü türlü hilelerle doluydu. Ahlaksızlar, huzur, refah içinde yüzüyor, namuslu kişiler açlıktan şiş karınla geziyordu. Bunları sıraladıktan sonra Gramov okula, dürüst yerli bir gazeteye, Tiyatro ve edebi toplantıları olan ihtiyaca Aydın sınıfın birleşmesindeki zorunluluğa geçerdi Toplumun durumu gerçekçi bir gözle görüp etkilenmesini Bu çıkmazdan kurtulmak için el birliğiyle çareler aranmasını istiyordu İnsanlar hakkında hüküm yürütürken son derece kesin konuşur Her şeyi ya bembeyaz ya da kapkara görürdü Ara renkler kabul etmezdi İnsanları iki bölüme ayırırdı Namuslular ve alçaklar. Ortası yoktu bunun. Ömründe hiç aşık olmadığı halde kadın ve aşk konularında büyük bir tutku ve heyecanla konuşurdu. Dikine konuşmalarına, hırçınlığına rağmen şehirde seviliyordu. Tanıdıkları arasında tatlı bir iştenlikle bizim Vanya diye bahsederlerdi ondan. Yaradılıştan nazik ve hizmetseverdi. Dürüstlüğü, temiz ahlakı. Hatta hayli eski ceketi ve aile hayatındaki acılar ona karşı sıcak, hüzünle karışık bir duygu uyandırıyordu. Tahsil ve kültürden yana hayli zengin olan İvon için şehirlilerin deyimiyle bilmediği şey yoktu. Çevresinde ayakla ansiklopedi gibi bir şeydi. Çok okurdu. Kulüpte otururken ince sakalını sinirli sinirli çekiştirerek dergilere, kitaplara dalar. Daha doğrusu yutar, hem de çiğnemeden yutardı bunları. Besbelli okumak onun marazi alışkanlıklarından biriydi. Çünkü seçmeden, eline ne geçerse, bir yıl önceki gazeteleri, eski takvim yapraklarını, başından sonuna kadar hatmederdi. Evde daima uzanarak yattığı yerde okurdu. 3. Bir sonbahar sabahı İvon Dimitriç, paltosunun yakasını kaldırmış... Kasabalılardan birine kesilen cezayı tahsil etmek için çamurları yoğura yoğura arka ve yan sokaklardan gidiyordu. Çoğu sabah olduğu gibi hiç neşesi yoktu. Yan sokaklardan birinde dört silahlı muhafız arasında elleri kelepçeli bir mahpusla karşılaştı. Önceden de sık sık rastladığı mahpuslar içinde sonsuz bir acıma, garip bir huzursuzluk uyandırırdı. Bu seferki karşılaşma onda bambaşka garip bir etki yaptı. Nedense bir gün ona da kelepçe takarak tıpkı bu adamlar gibi çamurlu sokaklardan hapishaneye götüreceklerini düşündü. Görevden dönerken postanenin önünde tanıdık bir polis memuruyla karşılaştılar. Selamlaştılar. Memur şundan bundan bahsederek beraberce birkaç adım yürüdü. İvon Dimitriş buna mim koydu. Eve gelince bütün gün mahpuslar, silahlarla aklından çıkmadı. Anlaşılmaz bir kuşku okumasına, Düşünmesine engel olurdu. Akşam ışık yakmadı, Gece de sabaha kadar gözünü kırpmadı. Bir gün onu da tutuklayarak, Ellerinde kelepçelerle hapse götüreceklerini düşündü. Hiçbir suçu olmadığına, ileride de kimseyi öldürmeyeceğine, Hırsızlığa, kundakçılığa kalkışmayacağına emin olabilirdi. Ama suç kazara, Elde olmadan da işlenebilir. Hele bir iftiraya, ya da adli bir hataya her zaman düşebilirdi. Zaten dememişler mi? Dilencileye düşmem, hapse girmem gibi büyük söz etme. Adli yanılmalar ise bugünkü mahkemelerin sık sık görülen işlerinden. Görevleri icabı her zaman başkalarının ızdırabıyla ilgilenmek zorunda olan doktor, yargıç gibi kimseler buna öyle alışır ve kanıksarlar ki, zamanla en iç parçalayan vakalarda bile, Karşılarındakine resmi bir ilgiden başka his duymaz hale gelirler. Bu bakımdan köyde kulübelerinin gerisinde kestikleri koyun ve danalardan akan kanın farkına bile varmayan müziklere benzerler. Sadece kanunun gereğini yerine getirmeye bakan, karşısındakinin kişiliğiyle zerrece ilgilenmeyen yargıç, bir suçsuzu da kolayca mahkum edebilir. Elinden varını yoğunu, bütün medeni haklarını alarak, onu senelerce sürecek bir hapse yollayabilir. Yeteri kadar zamanı varsa, karşılığında aylık aldığı adalet mekanizmasını yürütmek görevi bir yargıcın suçsuz birini hapse sürüklemesi için kafi sebeptir. Bir kere de karar verildi mi, her şey biter artık. Sen ondan sonra demiryolundan 200 vers ötede, çamura batmış bir şehir bozuntusunda Adalet ve savunma hakkından yararlanmak için çırpın dur. Üstelik toplum her türlü şiddet ve zorbalığı akıllıca ve faydalı bir hareket saydığı halde, bir mahkûmun temize çıkmak için mücadelesini veya başka bir insanca davranışını doyulmaz bir kinle karşılarsa ne cesaretli ümide kapılabilirsiniz? Ivan Dimitrij o sabah korkudan soğuk terler dökerek kalktı. Her an gelip onu tutuklamalarını bekledi. Öte yandan dünkü kuşkularım hala devam ettiğine göre bu işte bir bit yeni olmalı. Durup dururken nereden aklıma gelirdi yoksa bunlar? Diye kendi kendini yiyordu. Pencerenin önünden ağır adımlarla bir polisin geçmesi büsbütün midesini bulandırdı. Evinin karşısında hiç konuşmadan duran iki adam görünce telaşlandı. Duruşlarını şüpheli buldu. İmon Dimitriç için. Azap dolu günler ve geceler başladı. Pencerenin önünden geçen, evin avlusuna girenlerin hepsine casus, dedektif gözüyle bakıyordu. Emniyet müdürü her öğle çift atlı arabasıyla İvon Dimitriçlerin önünden geçerek civardaki köşkünden müdüriyete giderdi. İvon Dimitriç her seferinde arabanın gereğinden fazla hızlı gittiğini, Müdürün yüzünden şehirde türeyen çok tehlikeli suçluyu haber vermek için acele ettiğini sezinler gibi oluyordu. Zilin kapının her çalınışında ürperiyor. Ev sahibesine gelen her yabancı ona ecel terleri döktürüyordu. Dışarıda polisle jandarmayla karşılaşınca pişkinliğe vurarak sırıtıyor, Isık çalmaya başlıyordu. Gecelerik göz kırpmadığı halde ev sahibesine uyuyor gözükmek için Olanca sesiyle horlayıp hızlı hızlı nefes alıyordu. Gerçekten de uyumayan adamın vicdanı rahat olmazdı. En kesin delildi bu. Gerçi durum ve mantık, kuşku ve korkularının saçmadan, delilikten başka şey olmadığını gösteriyordu. İvon Dimitriç konuya daha geniş açıdan bakarken tutuklanmanın, hapishane ve bunlara ait ayrıntıların aslında pek korkulu şeyler olmadığını düşünmeye başladı. Öyle ya, vicdanı temiz olduktan sonra, ama kafası istediği kadar akıl ve mantıktan yana olsun, içindeki kuşku ve üzüntü azalmıyor, gitgide çoğalıyordu. Tıpkı bakir ormana yerleşmek isteyen keşişin, baltasını salladıkça ağaçların çoğaldığını, ormanın gürleştiğini anlatan hikayedeki gibi. Sonunda İvon Dimitriç, düşüncelerinin faydasızlığına kanaat getirdi. Kendini acı bir ümissizliğe ve korkuya bıraktı. Artık insanlardan kaçıyordu. Görevine öteden beri sevmezdi. Şimdi büsbütün mutsuzlukla çalışıyordu. Her yerde, herkeste bir tuzak görüyor. Neler neler geliyordu aklına. Birisi belirsizce cebine rüşvet tıkıyor. Resmi bir evrakta sahtekarla eşit bir hata yapıyor. Ve görevine ait parayı kaybediyordu. İvon Dimitriç'in kafası hürriyetiyle şerefini tehdit eden çeşitli tehlikeler icat etmekte şaşılacak bir güç ve sağlamlıkla işliyordu. Dış aleme özellikle kitaplara karşı ilgisi azaldı, hafızası zayıflamaya başladı. Baharda karlar erirken mezarlık dolaylarında bir hendek içinde yarı çürümüş iki ceset buldular. İhtiyar kadınla erkek çocuğun bir cinayete kurban gittiği tıbbi muayeneden sonra anlaşıldı. Bir süre şehirde bu cesetlerle esrarlı katillerden başka şey konuşulmadı. İvon Dimitriç katil sanılmak korkusundan sokaklarda hep gülümseyerek yürüyor. Tanıdıklarla karşılaşınca sözü hemen güçsüzleri, kendini savunamayanları öldürmenin ne kadar adi, alçakça bir hareket olduğuna getiriyordu. Ama bu yapmacıklardan çabuk usandı. Biraz düşündükten sonra bulunduğu durumda en emin çarenin Evin bodrumuna saklanmak olduğunu buldu. Bir gün bir gece bodrumda oturduktan sonra kemiklerine kadar üşüdü. İkinci gün hava kararınca tıpkı bir hırsız gibi usulca yukarı çıkarak odasına süzüldü. Şafak sökene kadar odanın ortasında kıpırdamadan, soluğunu tutarak durdu, dinledi. Aksi gibi o günde erkenden ev sahibesinin mutfaktaki ocağını onarmak için ustalar gelmişti. Gromov bunların kim olduğunu, niçin geldiklerini bildiği halde ocakçı kılığında sivil polis olduklarına inandırdı kendini. Tarifsiz bir dehşet içinde başı açık, ceketsiz dışarı fırladı. Gözünün alabildiğine koşmaya başladı. Ardından havlayarak köpekler koşuyor. Yoldan geçen bir müzik bir şeyler bağırıyordu. Ama İvon Dimitriç kulaklarında uğuldayan rüzgara karşı tıkanarak koşuyor, hiçbirini aldırmıyordu. Peşini bırakmayan dünyanın zulmüyle kötülüğünden kaçıyordu. Yakalanıp eve getirilince ev sahibesi doktor çarptı. İleride sözünü edeceğimiz Dr. Andriyev Yefimich Ragin, Gromov'un başına soğuk kompresler koymasını söyledi. İlaç olarak da taflan suyu verdi. Hüzünle başını sallayarak ev sahibesine, bir daha gelmeyeceğini, insanların delirmesini durdurmanın doğru olmadığını söyledi. Az zamanda Gromov'un elinde kira ve ilaç parası bile kalmadı. Eski icra memurunu hastaneye kaldırdılar. Orada onu bel soğukluğu hastaları koğuşuna yatırdılar. Ivan Dimitriç geceleri uyumuyor, huysuzlanıyor, hastaları rahatsız ediyordu. Birkaç gün sonra Doktor Rogin onu altıncı koğuşa geçirdi. Bir yıl geçti. Gramov şehirde tamamıyla unutuldu. Ev sahibesinin sundurmasındaki kıza yığılı kitaplarını sokak çocukları çekip çekip götürdüler. 4 İvon Dimitriç'in solunda. Önceden de söylediğimiz gibi Yahudi Moisey yatıyordu. Sağında da bön, manasız suratlı bir müzik vardı. Bu pasaklı, düşünme ve duyma kabiliyetini yitirmiş, Kütük gibi hareketsiz yatan, hayvandan farksız bir yaratıktı. Ayrıca daima keskin, boğucu pis kokular saçıyordu. Adamı temizleyen Nikita yumruklarını esirgemeden var gücüyle döverdi onu. İşin korkunç yanı dayakta da değildi. Sonunda dayağa dağılışılardı. Asıl bu tamamen hayvanlaşmış yaratığın yumrukları yerken ses çıkarıp kendini korumak şöyle dursun, yatağında dimdik durması Sadece kocaman, ağır bir fıçı gibi o yana bu yana salınması garipti. Altıncı koğuşun beşinci ve son hastası, eskiden postanenin dağıtım bölümünde çalışan ufak tefek, kuruca, kumral bir kasabalıydı. İyi ama kurnazca bir yüzü vardı. Zeki, sakin gözlerinin açık neşeli bakışından ne istediğini bilen, kendine göre hem önemli hem tatlı sır sahibi bir adam olduğu anlaşılıyordu. Yastığında döşeğinin altında bir şeyler saklıyordu. Ama bunu elinden alacak ya da çalacaklar diye korkusundan yapmıyordu. Utancından göstermek istemiyordu o nesneyi. Arada bir pencereye yaklaşarak koğuştakilere sırtını çevirip boynuna bir şey asar, seyrederdi. Yanına birisi gelecek olsa bozulur. Boynundakini koparıp saklamaya çalışırdı. Gene de sırrını bilmeyen yoktu. Adamcağız... Sık sık İvon Dimitriç'e, tebrik edin beni. İkinci derece Stanislav'a atandım, hem de yıldızlısına derdi. Bunu ancak yabancılara verirler. Nedense benim için bir ayrım yaptılar. Hayret eder gibi omuzlarını kaldırıp gülümsüyordu. Doğrusu hiç mi hiç beklemiyordum. Gromov asık suratla, ben anlamam bu işlerden diye homurdanıyordu. Eski posta memuru kurnazca göz kırparak, ''Size bir şey söyleyeyim mi? Ne yapıp yapıp İsveçlilerin kutup yıldızını almaya çalışacağım. Böyle bir nişan için uğraşmaya değer. Beyaz saça siyah kurdale pek yakışır. Hayat hiçbir yerde altıncı koğuştaki kadar donuk, hareketsiz değildir. Sabah felçliyle şişman mucikten başka, bütün hastalar dehlizdeki gerdelde yüzlerini yıkar. Sabahlıklarının kenarıyla kurulanırlardı.'' Ardından Nikita'nın hastane mutfağından kalaylı maşrapalar içinde getirdiği çay içilirdi. Adam başına bir maşrapa verilirdi. Öğle yemeğinde ekşi lahana çorbasıyla pilav gelirdi. Akşam da öğleden kalan pilav yenirdi. Yemekler arasındaki zaman yatmakla, pencereden avluya bakmak ya da koğuşu arşınlamakla geçerdi. Her gün buydu. Postacının sözünü ettiği nişanlar bile değişmezdi. Altıncı koğuştakiler değişik insanları seyrek görürlerdi. Doktor yeni delileri almayalı çok oldu. Tımarhaneleri gezme merakı da pek az kimse de var. Altıncı koğuşa ancak o da iki ayda bir berber Semyon Lazarevi çoğuruyordu. Onun delileri nasıl tıraş ettiğini, Nikita'nın yardımını, sarhoş berber sırıtarak koğuşa girerken hastaların o andaki telaşını anlatmayacağız burada. Dışarıdan altıncı koğuşa berberden başka uğrayan yoktu. Hastalar her gün yalnız Nikita'yı görüyorlardı. Gerçi son zamanlarda hastanede oldukça garip bir söylenti dolaşmaya başladı. Hastanenin doktoru vakitli vakitsiz altıncı koğuşa uğramaya başlamıştı. Garip bir söylentiydi bu. Doktor Andrei Yefimich Ragin dikkate değer bir kişiydi. İlk gençliğinde çok dindar olduğu kilise adamı olmayı düşündüğü söylenirdi. 1863'te jimnazi bitirip ilahiyat akademisine gidecekti. Ama operatör olan babası onu alaya almış. Papazlığa girerse evlatlıktan reddedeceğini kesinlikle söylemişti. Ne derece doğru olduğunu bilmem. Ama Andrei Yefimovic'in kendi açıklamalarına göre onun ne tıbba ne de başka bir bilim dalına eğilimi vardı. Gene de tıbbiyeyi bitirdi, papaz olmadı. Öğrenciliği sırasında Hele doktor olduktan sonra aşırı bir dindarlığı yoktu Doktor Ragin ağır Kaba görünüşüyle doktordan çok müjiye benziyordu Yüzü, sakalı, düz saçları Ve tıknaz hantal gövdesiyle Taşrada, yol kavşaklarında han işleten Bu işte semirmiş, öfkeli Çetin tabiatlı bir hancıyı yandırıyordu. Sert yüzünde mavi damarlarla kaplı kırmızı bir burun Ufarak gözleri vardı İri kıyım Geniş omuzluydu. Elleri ayakları da ona göre. Bir yumrukta bir adamı öbür dünyaya göçürtebilirdi. Yalnız görünüşüne hiç uymayan bir yürüyüşü vardı doktorun. Pek sessiz, usul usul yürürdü. Dar bir koridorda onunla karşılaştığınız zaman hemen yol vermek için durur, duvara yaslanır. Kalıbında numulmadık incecik, yumuşak bir sesle özür dilerim efendim derdi. Boynundaki ufak bir şişkinlik yüzünden sert kolalı yakalar takamıyor. Yumuşak yakalı keten ve basma gömlek giyiyordu. Aslında bir doktora yaraşır bir şekilde giyinmezdi. Bir elbiseyi on yıl sırtından çıkarmaz. Sonra da bit pazarından bir Yahudi'nin dükkanından aldığı yenisi de üstünde öteki gibi hantal, bumburuşuk dururdu. Andrei Yefimiş hastalarını bu elbise ile muayene eder. Yemeğini yer, misafirliğe giderdi. Bunu pintiliğinden değil, sadece ihmalciliğinden yapardı. Hastanedeki görevine başlamak için şehre geldiği zaman bu hayır müessesesinin durumu tam manasıyla feciydi. Koğuşları, koridorları, hastanenin avlusunu dolduran çeşitli pis kokulardan insanın soluğu kesilirdi. Hademelerle hasta bakıcılar, geceleri çoluk çocuklarıyla beraber hasta koğuşlarında yatardı. Hastalar hamam böceği, tahta kurusu... ...ve farelerden yaka silkerlerdi. Cerrahi koğuşlarında yılancık vakaları eksik değildi. Hastanede topu topu iki neşter vardı. Termometreleri yoktu. Banyonun içine kışlık patates doldurulurdu. İdare müdürüyle baş hemşire, bir de sağlık memuru... ...hastaneyi amansızca soyarlardı. Ragin'den önceki doktor da yalan değilse... ...hastanenin ispirtosunu gizlice dışarı satar... Hasta bakacılarla hasta kadınlar arasında gözüne kestirdikleriyle haram hayatı yaşardı. Bütün bu uygunsuzluklar şehirde biliniyor. Hatta şişirilerek anlatılıyordu. Ama üzülen, kınayan yoktu. Normal karşılanıyordu bu hal. Bunu öyle görenlerden bir kısmı hastanede yatan yalnız basit halkla müzikler olduğuna göre memnun olmamaları için sebep yok diye düşünüyordu. Nasıl olsa evlerinde bu kadarını da göremezlerdi. Çilkeklikle beslenecek değillerdi ya. Başkalarıysa Tarım Komitesi'nin yardımı olmayınca belediyenin tek başına dört başı mamur bir hastane kuramayacağı kanısındaydılar. Bugünkü hale şükretmek gerekti. Yeni komite henüz ne şehirde ne bölgede hastane kuracağından söz açmıyordu. Onlara göre şehir hastanesi yeterdi. Doktor Rakin hastaneye teslim alırken bu tesisin ve içindekilerin ahlak bakımından son derece zayıf, şehir halkının maddi ve manevi sağlığı için faydalı değil, aksine zararlı olduğu kanısına vardı. Onca en iyi hastaların hepsini salıverip hastaneyi kapatmaktı. Bunu yapamayacağını biliyordu. Yapabileceğinin en iyisi hastaların hepsini salıp hastaneyi kapatmaktı. Bunu yapamayacağını biliyordu tabii. Yapabilse bile Maddi manevi pislik bir yerden kaldırılırken başka bir yere sıçrardı nasıl olsa. Maddi manevi pislik bir yerden kaldırılırken başka yere sıçrardı nasıl olsa. Her şeyin kendiliğinden düzelmesini, daha doğrusu yok olmasını beklemek en iyisiydi. Zaten hastaneyi kurup devam ettirenler de aynı kanıda olmalıydı. Dış hayatın çirkefliğe, çamura da ihtiyacı olmalıydı. Zamanla gübre toprak semirten çok faydalı bir şey haline geliyordu. Yeryüzünde yetişen her iyi şeyin temelinde çeşitli pislikler yatmıyor mu? Görevine başlayan Andrzej Yefimic hastanenin derbederliğine pek aldırmadı. Sadece hademe ve hasta bakıcılardan bundan sonra hasta koğuşlarında yatmamalarını rica etti. Bir de iki dolap alet getirdi. Bunun dışında hastanenin idare müdürü, baş hemşiresi, ve ameliyatlı hastaların yılanca yakalanması hep eskisi gibiydi. Andrei Yefimic akıl ve namusa çok önem verirdi. Gel gelelim çevresinde uygun bir hava yaratmak için ne iradesi ne de bunu yapmaya hakkı olduğuna yeteri kadar inancı vardı. Emir verip yasaklamak, karşı koymak hiç elinden gelmezdi. Sanki sesini yükseltmeye, emir sigası kullanmaya yeminliydi. Ver, getir demek pek güçlü onur için. Acıkınca bile ilkin ürkek ürkek öksürür, sonra aşçısına şey yemek yesek nasıl olur veya bir çay olsa diye gevelerdi. İdare müdürünün hırsızlıklarını yüzüne vurup kapı dışarı etmeye, asalakların kadrolarını kaldırmaya gücü yetmemişti doktorun. Onu aldattıkları yaltaklanarak göz göre göre... Alçakça şişirilmiş faturaları imzalattıkları zaman pişmiş istakoz gibi kızarır, kendini suçlu hisseder. Gene de imzalardı bunları. Hastaların açlıktan, hasta bakıcıların kabalığından şikayetlerini dinlerken ezilip büzülür. Peki efendim, peki sonra meşgul olurum. Bir yanlışlık oldu galiba gibilerinden, suçlu bir halle kembümederdi. Andrei Efimovich ilk günler canla başla çalıştı hastanede. Her sabah öğleye kadar poliklinikte hastalarla teker teker meşgul oldu. Ameliyatlar, hatta doğumlar yaptı. Şehrin bayanları dikkatini, kadın ve çocuk hastalarında teşhis gücünü överlerdi. Ama zamanla işin bir örnekliği, semeresizliği bıktırmış olmalıydı doktoru. Ayrıca bugün otuz hastaya baksa, ertesi gün otuz beş, öbür gün kırk kişi geliyordu. Günlerce, yıllarca hep aynı durum. Şehirde ne ölüm oranı azalıyor ne de bütün çabalarına rağmen hasta akını kesiliyordu. Tabii sabahtan öğleye kadar gelen 40 hastaya gerekli bakımın yapılması imkansızdı. Yapılan sadece göz boyamaktan ibaret kalıyordu. Yıllık istatistiğe göre poliklinikten geçen hasta sayısı 12.000'di. Yani 12.000 kişi kandırılmış... Aldatılmıştı. Hastaneye yatırılan ağır hastalar bilimsel kurallara göre tedavi edilemiyordu. Kurallar ortadaydı da bilim yoktu. Felsefeyi bir yana bırakıp nizamları uygulamaya kalksa her şeyden önce pisliği atıp ortalığı temizliğe, taze havaya kavuşturması, kokmuş ekşi lahana çorbasının yerine insan sağlığına yarayan kuvvetli besin koyması gerekirdi. Beraber çalıştığı arkadaşlar da hırsızlar, düzenbazlar yerine vicdanlı, namuslu kişiler olmalıydı. Aslında hepimiz için normal ve kaçınılmaz sonuç ölüm olduğuna göre bununla savaşıp hastaların ölmesine neden engel oluyoruz? Bir tüccarın veya memurun 5-10 yıl fazla yaşamasından ne çıkar sanki? Tıbbın amacı ilaçlarla ızdırabı hafifletmekse Karşımıza şu soru çıkıyor. Izdırabı hafifletmekle ne elde edilir? Bir kere ızdırabın insanları yücelttiği inancı vardır. İkincisi insanlar acılarını hap, damla gibi nesnelerle yatıştırma yolunu bulurlarsa o zamana kadar onları çeşitli felaketlerden koruyan, saadet bağışlayan din ve felsefe kavramlarına ne ihtiyaç kalır? Fuşkin ölüm döşeğinde korkunç ızdırap çekmiş. Zavallı şair, haini birkaç yıl felçli yatmıştı. Şu halde bir Andrey Fimic, filanca Matryona Savişna gibi varlıkları, anlam ve değerden yoksun kişiler. Ne diye bunu bile kanamadan yaşayacakmış? ızdırapsız yaşayan hayat, bir plazmanın hayatı gibi bomboştur. 6. Yefimov için günleri şöyle geçiyordu. Sabahları genelde sekize doğru kalkıp giyiniyor, çayını içiyor, sonra çalışma odasında bir süre bir şey okuyup doğruca hastaneye gidiyordu. Orada dar, karanlık bir koridorda poliklineye gelen hastalar muayenenin başlamasını bekliyorlardı. Önlerinden taş zeminde kunduralarını gıcırdatarak hademeler, hasta bakıcılar koşuşuyor. Sabahlıklarına sarınmış sıska, solgun hastalar geçiyor. Sediye ile ölüleri el arabalarıyla oturakları taşıyorlardı. Arada bir çocuklar ciyaklıyor, açık kapılardan dolan rüzgar ceryan yapıyordu. Andrei Yefimic bu dekorun ateşli, veremli ve bütün hassas hastalara nasıl dokunduğunu biliyor. Ama bir değişiklik yapmak elinden gelmiyordu. Muayene odasında onu sağlık memuru Sergey Sergeyich karşıladı. Sergey Sergeyich kısa boylu, sısmanca bir adamcıktı. Sinek kaydı tıraşı, şişmanca bir adamdı. Sinek kaydı tıraşı, tombul yüzü, yumuşak, ahenkli hareketleriyle sağlık memurundan çok bir senatöre benziyordu. Şehirde epey hastası vardı. Beyaz kravat takar ve kendisini özel hastaları olmayan Doktor Rogin'den daha bilgili sayardı. Muayene odasının baş köşesinde camlı, zengin bir çerçeve içinde büyük bir ikon yanında beyaz kılıflarla örtülü rahle duruyordu. Duvarlarda piskopos portreleri, Starodubluz manastırına ait bir manzara ve birkaç kurutulmuş peygamber çiçeği çelengi asılıydı. Sergey Sergeyich Dindar aynı zamanda gösterişe meraklı bir adamdı. İkon onun gayretiyle konulmuştu. Pazar günleri gene onun emriyle muayene odasında hastalardan biri zeburdan bir parça okur. Ardından zergey zergey iç, elinde buhurdanlık, koğuşları bir bir dolaşıp tütsülerdi. Hastaların çokluğu ve zaman kıtlığı yüzünden muayene üstün körü yapılır. Civa merhemi, hint yağı gibi sudan ilaçlar verilirdi. Andrey Yefimic yanağını yumruğuna dayamış, oturduğu yerde dalgın dalgın hastalara sorular sorarken... Sergey Sergevich arada bir söze karışır. Hastalığımız da yoksulluğumuz da hep merhametli Tanrı'ya dua etmediğimiz için derdi. Öyledir bu. Doktor Rogin poliklinik saatlerinde ameliyata girmezdi. Zaten bu işi çoktandır bırakmıştı. Kan görünce bir hoş oluyordu adeta. Çocukların boğaz muayenesini yaparken haykırıp debelenen küçüğün ağzını açtırana kadar ter içinde kalıyor. Çocuğun tiz sesinden başı dönmeye, gözleri yaşarmaya başlıyordu. Reçeteyi aceleyle yazıyor, küçük hastayı bir an önce başından sağmaya bakıyordu. Poliklinik hastalarının çekingenliği, ahmaklığı, sergeyi serge için orada bulunuşu, Hatta duvardaki psikopos portreleri, Andre'ye yefimci çabucak sıkardı. Yirmi yıldır hep aynı soruları sormaktan bıkmıştı zaten. Beş altı hastaya baktıktan sonra. Kalanları sağlık memuruna devredip giderdi. Dışarıda özel hasta olmamasından memnunluk duyan Andriy Yefimic, huzurunu kimsenin kaçırmayacağına emin olarak eve yollanırdı. Gelir gelmez çalışma odasında masanın önündeki koltuğa kurulur, kitaba sarılırdı. Durmadan, değişmeyen içten bir zevkle okurdu. Maaşının yarısı kitaplara giderdi. Oturduğu evin altı odasının üçü kitap, eski dergi ve broşürlerle doluydu. En çok tarih ve felsefe kitapları okurdu. Mesleğiyle ilgili olarak yalnız hekime aboneydi. Bunu da nedense hep sonundan başına doğru okurdu. Okuma faslı genellikle birkaç saat sürdüğü halde hiç yormazdı Andrey içi. Vaktiyle Goromov'un yaptığı gibi hızlı, kitaba saldırarak değil, ağır, Sindire sindire, hoşuna giden ve kavrayamadığı yerlerde durarak, bunları tekrarlayarak okurdu. Kitabın yanında her zaman ufak bir sürahi içinde vodka, hıyar turşusu ya da elma salamurası bulunurdu. Mezeleri tabaksız, doğruca masayı örten çuhanın üzerine dizerdi. Andrei Yefimic, yarım saatte bir gözlerini kitaptan kaldırmadan, el yordamıyla hıyarı bulur, ağzına bir parça atardı. Saat üç olunca okumayı kesip yavaşça mutfağa gider kapıya dikilirdi. Hafifçe öksürdükten sonra yemek yesek nasıl olur Daryuşka?" diye atardı ortaya. Tat ve temizlikten yana oldukça fakir yemekten sonra Andriy Vefimic kollarını göğsünde kavuşturarak odadan odaya dolaşır düşünürdü. Arada bir mutfak kapısının gıcırdadığı duyulur. Daryushka'nın kırmızı uykulu suratı uzanır. ''Biraz zamanınız gelmedi mi daha?'' diye merakla sorardı. ''Hayır gelmedi. Biraz daha bekleyelim. Vakit var. Bekleyelim.'' Akşam posta müdürü Mihail Averyanıç'ın ziyareti adet haline gelmişti. Mihail Averyanıç, doktoru şehirdeki ahbapların arasında sıkmayan, meclisine tahammül ettiği biricik insandı. Mihail Averyanıç bir zamanlar çok zengin bir derebeyi, parlak bir süvari subayıydı. Ama sonunda takla kolu vermişti. İhtiyar yaşında devlet kapısına muhtaç oldu. Posta telgraf genel müdürlüğüne başvurdu. Memurluğa girdi. Dipdiri, hayat doluydu. Muhteşem kırçıl favorileri, kibar tavırları. Gür, tatlı bir sesi vardı. İyi kalpli, hassas bir insandı. Ama son derece öfkeliydi. Postaneye gelen bir iş sahibi... Ona karşılık verecek veya lafı biraz uzatacak olsa Mihail Averyanıç o anda mosmor kesilir, zangır zangır titreyerek gök gürlercesine ''Kes sesini be!'' diye haykırırdı. Böylece müdürüyle postane herkes ürküten bir yer olmuştu. Çoğu buraya uğramaya çekiniyordu. Mihail Averyanıç, doktoru tahsili ve ruhunun asaleti için sever, sayardı. Oysaki şehirde pek çok kalbur üstü insanı üstten bakar, maiyetindelermiş gibi davranırdı. Doktora her gelişinde kapıdan, ''İşte ben geldim, merhaba.'' diye seslenirdi. ''Gene başınıza ekşidim azizim, bıktırdım sizi değil mi? Söyleyin doğrusunu.'' ''Tam tersine, çok memnunum. Sizi görmekten her zaman sevinç duyarım dostum.'' diye karşılık verirdi Andriye Fimic. İki arkadaş doktorun çalışma odasına geçip kanepeye oturur. Bir süre konuşmadan sigara içerlerdi. Sonunda, ''Daryushka!'' diye seslenirdi Andriy Yefimic. ''Bize biraz bira getirir misin?'' İlk şişe hep böyle sessizlik içinde içilirdi. Doktor düşünceliydi. Mihail Averjanış ise meraklı bir havadis anlatmaya hazırlanan adamın neşeli, heyecanlı hali vardı. Konuşmaya her zamanki gibi doktor Ragin açardı. Başını ağır ağır sallayarak, karşısındakinin gözlerine bakmadan, bu onun değişmez adetiydi. ''Yazık!'' diye söze başlardı. Son derece yazık Sayın Mihail Averyanıç. Şu bizim şehirde ciddi, ilgi çekici konular üzerine konuşacak, bundan hoşlanacak bir tek insan yok. Bizim için büyük kayıp bu. Aydın sınıf basitin üstüne çıkamıyor. Kültürce avamın pek üstünde değiller, emin olun. ''Çok doğru bence de öyle. Evet, siz de biliyorsunuz.'' diye tane tane yavaş yavaş konuşmaya devam ediyordu doktor. Dünyadaki en büyük değer insan akıllı ve onun belirtileridir. Akıl, insanları hayvanlardan ayıran kesin sınırdır. İnsandaki tanrısal yönü yansıtır. Hatta bir dereceye kadar belki gerçek olmayan ölmezliğin yerini tutar. Bundan çıkardığım sonuca göre akıl, elimizde olan biricik zevk kaynağıdır. Oysa ki biz burada bu zevkten yoksunuz. Kitaplarımız var o kadar. Ama kitap, konuşmanın, karşılıklı ilişkilerin yerini tutamaz. İzin verirseniz, belki pek isabetli olmayan bir kıyaslama yapacağım. Kitaplar notaya, konuşma da o notaya göre şarkı söylemeye benzer. Çok doğru. Yeni bir sessizlik oldu. Mutfaktan daryuşka çıktı. Başını yumruğuna dayamış, donuk bir hüzünle, kapıda durarak konuşanları dinliyordu. Mihail Averyanıç başını sallayarak içecekti. Ah, bu zamanda kimde akıl var ki? Mihail için dili çözülmüştü artık. Eski günlerde hayatın nasıl sağlık, neşe ve meraklı olaylarla dolu geçtiğini, Rusya'da aydın sınıfın manen ne kadar yüksek olduğunu, namus, Arkadaşlık anlamına ne kadar önem verildiğini anlatıyordu. Borca karşı senet alınmazdı. Ayıp sayılırdı. Darda bulunan bir arkadaşa yardım eli uzatmamak şerefsizlikti o zamanlar. Ne parlak savaşlar, heyecanlı maceralar, dövüşler olurdu. Ya o zamanki arkadaşlar, kadınlar? Hele o Kafka's hatıraları. Mihail Averyanıç, oralarda bulunduğu sıralar bir tabur kumandanı varmış. Karısı çok garip bir kadınmış. Geceleri subay kılığına girerek rehbersiz tek başına at üstünde dağlara çıkarmış. Söylentilere bakılırsa orada bir avul prensiyle sevişiyormuş. ''Amanın sen bizi koru Meryem Ana riçem'' diye iç çekti Daryushka. Ya o günlerin içki alemleri, ziyafetleri, ne babacan adamlar, açık fikirli arkadaşlarımız vardı. Andrei Yefimich dinliyor fakat duymuyordu. Aklı gene bir şeye saplanmıştı. Birasını yudumlarken birdenbire Mihail Averyan için sözünü keserek ''Ben düşümde kendimi sık sık üstün akıllı insanlar çevresinde görürüm.'' dedi. Babam bana mükemmel bir tahsil imkanı vermişti. Ama yaşadığı devrin etkisiyle beni illa doktor çıkarmak istedi. Öyle sanırım ki o zaman onu dinlemeseydim bugün akıl çalışmalarının merkezinde belli bir yerim Belki fakültelerden birinde bir kürsüm olurdu. Gerçi akıl da sonsuz bir kuvvet değildir. O da geçicidir. Ama aklı olan düşkünlüğümün nedenini siz bilirsiniz. Hayat yaman bir tuzak dostum. Düşünen bir insan tam bir olgunluğa eriştiği zaman bir daha çıkamayacağı bir kapana kısıldığını hisseder. Gerçekten bir takım tesadüflerle istediği dışında yoktan var olmuştur. Kendi kendine yaşamanın anlamını ve amacını sorar. Cevap alamaz ya da saçma sapan açıklamalarla karşılaşır. Çaldığı kapı açılmaz. Derken gene kendi isteği dışında ölüm de gelir çatar. Hapishaneye giren suçlular felaket kardeşleriyle bir arada bulunmaktan huzur duyarlar adeta. Hayatta da öyledir. İncelemeye, derinleşmeye yatkın insanlar... Karşılaşınca yüce, özgür düşüncelerini birbirlerine açarak bir süre için olsun hayat tuzağından sıyrılırlar. Bu bakımdan aklın verdiği zevk eşsizdir. Çok doğru. Doktor yavaş yavaş, arada bir duraklayarak ama hep öyle karşısındakinin gözlerine bakmadan konuşmaya devam ediyordu. Karşılaştığı akıllı insanları onlarla konuşmalarını anlatıyor. Bir kelimesini kaçırmamaya çalışarak dinliyordu onu. Çok doğru efendim, çok doğru. Bir aralık posta müdürü doktorun sözünü keserek ''Peki siz ruhun ölümsüzlüğüne inanır mısınız?'' dedi. Hayır sayın Mihaila Averyanıç, İnanmıyorum. İnanmak için sebep görmüyorum çünkü. Benden de o kadar, şüpheciyim. Hem biliyor musunuz, içimde sanki hiç ölmeyecekmişim gibi bir his var. Bazen kendi kendime, e ee, zamanın geldi artık moruk.'' derim. Ama içten değildir. Ruhumun bir köşesinde başka bir ses, ''Hadi oradan, ölecek göz mü var sende?'' diye fısıldar. Saat dokuzu geçti mi Miha'yla ver yanıç, eve gitmek üzere kalkardı. Antrede kürklü paltosunu giyerken iç çeker. ''Ne yaban yaratmış bizi felek.'' derdi. ''Ne yazık ki, ne desek boş.'' Kemiklerimiz burada kalacak. Öyle aziz dostum. 7. Andrei Yefimic, arkadaşını uğurladıktan sonra masasına dönüp okumaya devam ediyordu. Gecenin sessizliğinde çıt yoktu. Sanki kitabının üstüne eğilmiş, doktorla beraber zamanda bir süre duruyordu. Evrende bu kitapla yeşile bojurlu lambadan başka her şey silinmişti sanki. Doktorun müzik görünüşlü yüzü yavaş yavaş onun insan aklının üstün çabalarına karşı duyduğu hayranlık gülümsemesiyle aydınlanıyordu. İnsan niçin ölümsüz değil diye düşünüyordu. Bütün mekanizmasıyla beyin, görme, konuşma kabiliyeti, bilinç, deha, bütün bunlar toprağa girip yeryüzü kabuğu içinde hallolup soğumaya... Ve milyonlarca yıl toprağımızla beraber güneşin çevresinde amaçsız, anlamsız dönmeye mahkum oluyor. Bu ne diye böyledir? Toprağın katı maddelerinden, gezegenle beraber evrende dönen insanı, tanrısal denecek derecede yüce akılla yoktan var ettikten sonra alay edercesine bu hale getirmek hak mıdır? Maddenin değişimi, ölümsüzlüğün karşısına bunu dikerek avunmak, ne büyük tabansızlık. Tabiatta vücuda gelen, bilinçten yoksun bir takım hareketler insan ahmaklığından da aşağıdır. Çünkü ahmaklıkta gene bir bilinç, irade belirtisi var. Tabiatta ise bunların hiçbiri yok. Ancak ölümsüzlüğün karşısında vakardan çok korku duyan tabansızlar, vücudun, ileride bir otun, taşın ya da bir kurbanın içinde yaşamaya devam edeceğini düşünerek avunabilir. Madde değişiminde ölümsüzlüğünü görmek, kırılan değerli bir kemandan kalan kutunun parlak geleceğinden söz açmak kadar gülünçtür. Saat çalmaya başlayınca Andrey Yefimich koltuğunun arkalığına yaslanıyor. Rahatça düşünebilmek için gözlerini kapıyordu. Elinde olmadan kitaptan edindiği güzel düşüncelerin etkisiyle geçmişiyle hali arasında bir kıyaslama yapıyordu. Geçmişinden nefret ediyor, Hatırlamak istemiyordu. Hali de geçmişinden farklı değildi. Düşünceleri artık soğumuş gezegenle güneşin çevresinde dönerken, lojmanının yanında, hastane binasında çeşitli hastalıklar, pislik içinde birçok insanın yattığını biliyordu. Kiminin uykusu açılmış, böceklerle savaşıyor. Kimi kaptığı mikroptan yılancağı yakalanıyor. Ameliyatlı bir hasta sıkan pansumanın verdiği açıdan inliyordu. Hasta bakıcılarla eskambile oynayan Vodka içenler de vardı İstatistik yapılan yılda 12 bin kişi aldatılmıştı Hastane idaresi 20 yıl önceki gibi Hırsızlık, adi dedikodular Kayırmalar En göze batan şarlatanlıklarla dönüyordu Hastane eskisi gibi Ahlaktan yana son derece düşük Şehir halkının sağlığı için Faydasız Hatta zararlı bir tesisti Doktor Ragin Nikita'nın altıncı koğuşta, parmaklığın arkasında, hastaları nasıl insafsızca dövdüğünü, Moiseyka'nın her gün şehirde dilendiğini biliyor, hepsini biliyordu. Öte yandan son 25 yılda tıp alanında mucize sayılabilecek büyük ilerlemelerden de haberi vardı. Üniversitedeyken tıbbın da simya metafizik gibi iflas edeceğini sanırdı. Şimdi geceleri tıp dergileriyle broşürleri okurken, Bilim onu duygulandırıyor, hayret ve hayranlığını uyandırıyordu. Gerçekten ne umulmadık başarılar kazanılmış, ne büyük inkılap yapılmıştı. Büyük Püragov'un ümit olarak bile imkan görmediği ameliyatlar antisepti sayesinde kolayca yapılıyordu. Tarımcılar teşkilatında çalışan sıradan doktorlar bacağı diz kapağından kesmeyi göze alıyorlardı. Sezaryenlerde ölüm nispeti yüzde bire düşmüştü frengi kökünden tedavi edilebiliyordu. Ya soya çekim teorisi, hipnotizma, pastorla kohun buluşları, sağlık ve istatistik belgelerinden alınan sonuçlar, tarımcıların sağlık teşkilatındaki gelişmeler, ruh hastalıklarının sınıflandırılması, bunların teşhis ve tedavi metotları kökten değişmeleri uğramıştı. Artık delilerin tepelerine soğuk su dökmek, deli gömleği giydirmek adeti kalkmıştı. Onlara da insanca davranılıyordu. Hatta gazetelerin yazdığına göre tımarhanelerde hastalar için balolar, temsiller veriliyordu. Andrei Yefimiç, altıncı koğuş gibi bir batakaninin ancak demir yolundan 200 vers ötede, belediye başkanı ile belediye meclisi üyelerinin doğru dürüst okuma yazma bilmediği, basit halk tabakasından seçildiği küçük bir şehirde var olabileceğini anlıyordu. Oradaki cahil halk doktorlara ağızlarına erimiş kurşun bile dökseler, Körü körüne inanır, kahin gözüyle bakardı. Başka yer olsa toplum ve gazeteler bu küçük bastili didik didik ederdi. Andrei Efimovich gözlerini açtı. "E, ne çıkar bundan? Ne antisepti dedikleri mikrop savaşı, ne kahve ile pastör duruma zerre kadar değişiklik getirmediler. Delilere balolar, müsamereler veriliyor, ama tımaraneler eskisi gibi dolup boşalıyor. Şu halde hepsi kuru gürültüden ibaret. Bugünkü durumda bizim hastaneyle en yüksek bir Viyana kliniği arasında fark yok. Gene de hüzne, kıskançlığa benzer bir duygu. Düşüncelere tam bir ilgisizlik duyabilmesine engeldi. Besbelli yorgunluğun sonucuydu bu. Doktor yüzünü yastığa gömer gibi, birbiri üstüne koyduğu ellerine dayayarak düşünmeye devam ediyordu. Muzır bir işte çalışıyorum. Aldattığım bir sürü insandan haksız para alıyorum. Şerefsizlik benimki. Ama gene de ben tek başıma sosyal kötülüğün ufacık bir parçasıyım. Aslında bütün eyalet memurları da muzırdır. Beleşten aylık alırlar. O halde şerefsizliğimin suçu bana değil, zamana ait. Dünyaya iki yüz yıl sonra gelseydim ben de başka türlü olurdum. Saat üçü çalarken doktor lambasını söndürüp yatak odasına geçti. Ama uykusu yoktu. 8. İki yıl önce tarımcıların gönlünden kopmuş. Bir hastane açılana kadar şehir hastanesinin hekimler kadrosunu takviye için yılda 300 ruble bir yardım sağlanmıştı. Andrei Yefim için yanma bölgeden Yevgeni Fedorovic, Hobotov adına genç bir doktor verdiler. Otuzunda var yoktu. Esmer, ablak yüzlü, ufarak gözlü bir adamdı. Tipi atalarının Asya'dan gelme olduğunu gösteriyordu. Şehre küçük bir valizle beş parasız geldi. Beraberinde kucağında bir çocukla genç, çirkince bir kadın vardı. Hobotov kadını aşçısı olarak tanıtıyordu. Genç doktor kasket, çizme, kışın gocuk giyer. Sağlık memuru Sergei Sergeiç ile hastanenin veznedarı ile sıkı fıkı görüşürdü. Başka memurlara nedense aristokratlar diye attakan Hobotov, Kimseye sokulmazdı. Evinde Viyana Klini'nin 1881 yılına ait yeni reçeteleri adındaki kitaptan başka kitap yoktu. Hobotov hastalarına giderken bu kitabı almayı hiç ihmal etmezdi. Akşamları kulüpte biler de oynar, kağıt oyunlarını sevmez. Zevzeklik, aşure çorbası, piyazlama gibi argo deyimlerini kullanmaktan hoşlanırdı. Hastaneye haftada iki kere gelir, hem koğuşlarda vizite yapar... Hem poliklinik hastalarına bakardı. Hastanedeki antiseptik şartların kötülüğüne, hatta vantuz kullanılmamasına kızıyor. Ama Andriyefim içi kırmaktan çekindiği için herhangi bir yenilik yapmaya yanaşmıyordu. Yaşlı meslektaşına içinden kart tilki diyor. Paralı sandığı için kıskanıyordu. Bir fırsatını bulsa yerine geçmek için can atıyordu. 9. Mars sonunda karların erimeye. Hastane bahçesinde sığırcıkların ötmeye başladığı bahar akşamlarından birinde, doktor arkadaşı posta müdürünü kapıya geçirmeye çıkmıştı. Dönüşte Yahudi Muzeyka ile karşılaştı. Dilenmekten dönen Muzeyka'nın başı döşü bağrı açık, çıplak ayaklarında eski lastikler vardı. Elinde sadaka topladığı ufak torba sallanıyordu. Sırıttı. Soğuktan titreye titreye doktora, bir kapek versene dedi. Hiç kimsenin en ufak isteğini bile geri çevirmeyen Andrei Yefimich on kapek verdi. Adamın çıplak ayaklarına, soğuktan morarmış ayak bileklerine bakarak kötü bu diye düşündü. Yerler yaş. Hem acıma hem tiksinmeye benzer bir duyguya kapılarak Yahudinin peşinden yürüdü. Bakışık kah saçsız tepesine, kah kemikleri sivri sivri çıkmış ayak bileklerine takılarak arkasından pavyona girdi. Doktoru gören Nikita... Paçavra kümesinden fırlayıp selam durdu. Merhaba Nikita diye yumuşak sesle karşılık verdi Andrei Yefimiç. Bu Yahudi'ye bir kundura falan vermeli bari. Soğuk almasın adamcağız. Baş üstüne doktor bey, müdür beye haber veririm. Lütfen, benim rica ettiğimi söyle. Dehlizden koğuşa giden kapı aralıktı. İvan Dimitriş Goromov yatağında dirseğine dayanmış oturuyordu. Yabancı bir ses duyunca kuşkuyla kulak kabarttı. Doktorun sesini tanıdı. Birdenbire öfkeyle titremeye başladı. Yüzü kıpkırmızı kesildi, gözleri iri iri açıldı. Koğuşun ortasına fırladı. Doktorumuz geldi, diye bağırıp kahkayı bastı. Çok şükür gözünüz aydın baylar. Doktor bize uğramak lütfunda bulundu. Uğursuz köpek seni. Ivan Dmitriç bu sözleri koğuştakilerin onda görmeye alışmadıkları bir taşkınlıkla ayağını yere vurarak aykırdı. ''Gebertmeli alça, gebertmekten az, kubura sokup boğmalı.'' Andriye Fimic başını içeri uzatarak tatlı, sakin bir sesle. ''Neden?'' dedi. ''Neden mi?'' Ivan Dimitriç sinirli bir hareketle sabahlığının eteklerini kavuşturdu. Doktora tehditkar bir tavırla yaklaştı. Dudaklarını tükürecekmiş gibi buruşturarak tiksintiyle. ''Hırsız, şarlatan, cellat.'' Diye birbiri peşince sıraladı. Anca yefim için gerçekten suçluymuş gibi bir hali vardı. Sakin olun canım diye gülümsedi. İnanın bana ömrümde bir şey çalmadım. Öbürlerini de çok büyütüyorsunuz. Bana kızgınsınız galiba. Sakin olun rica ederim. Anlatın bakalım. Neden kızdınız bana? Ne yaptım size? Burada tutuyorsunuz beni. Neden? Hastasınız. Hastayım anladık. Ama düzinelerce, yüzlerce deli kollarını sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Siz cahilliğinizle hastaları sağlam insanlardan ayırt edemiyorsunuz. Sizin yüzünüzden ben ve bu zavallılar ne diye şamar olanlığına mahkum olalım? Siz sağlık memurunuz, idare memuru ve bütün bu hastanedeki deyuslar ahlak bakımından hepimizden kat kat aşağısınız. Öyleyse niçin buraya sizi değil de bizi kapattılar? Mantık neresinde bunun? <gülüyor> Ahlakla, mantıkla ilgisi yok. Her şey sadece tesadüfe bağlı. Yakaladıklarını buralara tıkarlar. Yakalanmayanlar dışarıda gezer. Hepsi bu. Benim doktor, sizin ruh hastası oluşunuzda ahlakın ya da mantığın bir payı yok. Söylediğim gibi. Tesadüf. Saçmalık bu. Diye boğuk sesle homurdandı Ivan Dimitriç. Sonra biraz daha sakin bir hale yatağına oturdu. Nikita doktorun yanında Moiseyka'nın ceplerini karıştırmaktan çekindiği için Yahudi dışarıdan getirdiği ekmek parçalarıyla kemikleri, irili ufaklı renk renk kağıtları yatağına diziyordu. Soğuktan hala titriyor, kendine göre bir makamla, kendine göre bir makamla İbranice hızlı hızlı bir şeyler mırıldanıyordu. Besbelli bir dükkan açtığı hayalini kuruyordu. ''Bırakın beni ne olur?'' dedi İmon Dimitriç. Sesi titrek çıkıyordu. Yapamam ki. Niçin aman niçin? Elimde değil, hem ben sizi salıverirsem, şehirde görünür görünmez ya halk ya da polis yakalayıp yeniden gönderir buraya. Evet doğru, haklısınız. İvon Dimitriş alnını uğuşturdu. Peki ne yapmalıyım? Ne? Gramov'un sesi genç, zeki, tikli yüzü Andrei Yefim için hoşuna gitti. Delikanlının gönlünü almak, avutmak istedi. Yatağının kenarına ilişti. Biraz düşündükten sonra ''Ne yapmanız gerektiğini soruyorsunuz'' diye başladı. Bulunduğunuz durumda buradan kaçmak belki en iyi şekildir. Ama yazık ki boşa zahmettir. Çünkü demin söylediğim gibi yakalarlar sizi. Toplum suçlulardan, ruh hastalarından ve işine gelmeyen başka kimselerden kendini korumak istediği zaman onun başa çıkamazsınız. Burada kalmanızı gerekli sayarak boyun eğmeniz en iyisi. Kimse için gerekli değildir bu. Hapishane, tımarhane gibi yerlerin varoluşu onların gerekli olduğunu gösterir. Ve boş da kalamazlar elbet. İçeriye siz değilseniz ben, ben olmasam üçüncü birisi girecektir. Zamanla ama çok sonra hapishanelerin, tımarhanelerin, deli gömleğinin, nefret ettiğiniz parmaklığın kalkacağı bir dönem gelecektir. Her geç olacaktır bu. İvan Dimitriç alayla gülümsedi. Gözlerini kısarak, ''Şaka ediyorsunuz değil mi?'' dedi. ''Geleceğimiz siz ve yardakçınız Nikita gibileri ne diye ilgilendirsin?'' ''Ama gene de kalbinizi bozmayın sayın bayım. Evet, daha iyi zamanlara kavuşacağız. Belki sözlerim size basma kalıp, uydurma gibi geliyor. Gülüp geçeceksiniz ama olsun. Yeni bir hayatın ışıkları parlayacak.'' Gerçek doğruluk kötülüğü yenecek. Talip bize de güler yüz gösterecek. Ben bunu görmeden gebereceğim ama başkalarının torunlarının torunları kavuşacak buna. İleri. Tanrı bizimle birlikte dostlar. Ivan Dmitriç doğruldu. Gözleri alev alev yanıyordu. Kollarını pencereye doğru uzatarak derin bir heyecanla devam etti. Parmaklığın arkasından kutsuyorum sizleri. Yaşasın gerçek. Sevinç içindeyim. Doktor Ragin genç adamın coşkunluğunu biraz siyatrovari bulmakla beraber beğendi. Gene de, taşkın sevincinize sebep yok bence, demekten kendini alamadı. Evet, hapishaneler, tımarhaneler kalkacak. Buyurduğunuz gibi gerçek ve iyilik kötülüğü ezecek. Fakat genel durum değişmeyecek. Tabiat kanunları hep aynı kanunlar olacak. İnsanoğulları hastalanıp ihtiyarlayacak. Sonunda tıpkı bugünkü gibi ölecekler. Hayatınız ne kadar ihtişam, huzur içinde geçerse geçsin. Eninde sonunda tahta sandığa uzatacaklar. Kapağını çiviledikten sonra karanlık çukura atacaklar. Ya ölümsüzlük? Doktor dudak büktü. Hadi canım. Pekala. Siz inanmayabilirsiniz. Ama ben inanıyorum. Dostu eski mi Voltaire mi eserlerinden birinde... ''Tanrı gerçekte olmasa bile insanoğulları onu icat ederlerdi.'' demiş. Ben de ölümsüzlük olmasa bile insan aklının er geç icat edeceğini söylüyorum. Andriv keyifle gülümsedi. ''Güzel söz. İnanmanız çok iyi. Böyle bir imanla insanı duvara bile gömseler rahatı bozulmaz. Tahsiliniz nedir sorabilir miyim? Üniversiteye gittim ama bitirmedim. Olsun.'' Siz düşünen kafalı bir gençsiniz. Durum ne olursa olsun avunabilirsiniz. Hayatın özüne varmaya çabalayan özgür, derin düşünce. 1- Bu dünyanın değersiz, boş ve telaş, kaygılarına karşı tam ilgisizlik. 2- Bunlar Tanrı'nın insana verebileceği en büyük bağışlar. Demir parmaklığın arkasında da mutlu olabilirsiniz. Fıçısında yaşayan Diyojen'i düşünelim. Dünyanın en kudretli hakanlarından mutluydu. Aptallığına doymasın diye sözünü kesti Gramov. Yüzü gene asıldı. Birden öfkelenerek ayağa kalktı. Bağırarak konuşuyordu. Vız gelir bana Diyojen de şu hayat kavramları da. Bana ne onlardan. Ben hayatı seviyorum. Olanca ihtirasımla seviyorum. Takip edildiğim fikrine saplanmışım. Korku zehir gibi yiyor içimi. Gene de anlarım oluyor ki doyulmaz bir yaşama hırsı içinde boğuluyor. Gerçekten çıldırmaktan korkuyorum. Yaşamak istiyorum ben. Hem öylesine istiyorum ki. Odayı heyecan içinde bir ucundan öbür ucuna dolaştı. Sonra sesini alçaltarak. Bunlara daldığım zaman bir takım hayaller gelir önüme. Müzik sesleri duyarım. Ormanda, deniz kenarlarında dolaşırım. O zaman hareketli, manalı bir hayata karışmak için neler vermezdim. E, dışarıda ne var ne yok anlatın bari. Şehir havadislerini mi yoksa genel olarak mı soruyorsunuz? Şey, ilk in şehirden sonra her şeyden bahsedin. Ne anlatayım bilmem ki. İnsan şehirde can sıkıntısından patlayacak gibi oluyor. İki laf edecek, sözü dinlenir adam bulamazsınız. Yani kimseler yok. Şey, unuttum. Geçenlerde Hobotov adında genç bir doktor geldi. Yeni değil ki. Daha ben buraya girmeden şehre gelmişti. Hımbılın biri. Evet, kültür bakımından biraz zayıf. Ne garip biliyor musunuz? Genel duruma bakılırsa başkentimizde, büyük şehirlerde kültür faaliyeti yerinde durgunluk yok. Şu halde ellerinde değerli elemanlar bulunması gerekir. Ne diye bize her seferinde böyle molozlar gönderirler anlamıyorum. Talihsiz şehir. Doğru, talihsiz şehir diye tekrarladı Ivan Dimitriç. Hafifçe göğüs geçirip güldü ve sormaya devam etti. Başka ne var ne yok, gazeteler, dergiler neler yazıyorlar? Koğuşta hava iyice kararmıştı. Doktor kalktı. Ayakta Avrupa'da ve Rusya'da neler yazıldığını, hangi akımların ilgi gördüğünü anlatmaya başladı. İvon Dimitriç soluksuz dinliyor, soru üstüne soru yağdırıyordu. Birdenbire korkunç bir şey hatırlamış gibi başını elleriyle sıktı. Doktora sırtını çevirerek yatağa attı kendini. Ne oldunuz diye telaşlandı Andriye Fimic. Bırakın beni, bir tek kelime duymayacaksınız benden. Anladınız mı? Sert, Haşin konuşuyordu. Neden? Bırakın diyorum, gidin cehenneme kadar. Andrzej Fimic omuzlarını kaldırdı. İç çekerek dışarı çıktı. Dehliz'den geçerken Hademe'ye ''Burayı biraz derleyip toplasan Nikita. Bu ne koku?'' ''Baş üstüne. Toplarım efendim.'' Lojmanına giderken ne sevimli genç diye düşünüyordu doktor. Buraya geldiğimden beri rastladığım konuşulacak ilk adam. Hem konuşabiliyor hem neler gerekliyse onlarla ilgileniyor. Evde kitap okurken Yatarken hep Gramov'u düşündü. Ertesi sabah uyanınca, ilginç, akıllı bir gençle tanıştığını hatırlayarak memnunluk duydu. İlk fırsatta gene altıncı koğuşa gidip onunla çene çalacaktı. 10. İvon Dimitriç tıpkı bir gün önceki gibi başını elleriyle kavramış, ayaklarını toplayarak yatıyordu. Yüzü görünmüyordu. ''Merhaba dostum'' dedi doktor. ''Uyuyor muydunuz?'' Ivan Dimitriç yüzü yasta gömülü. İlkin dostunuz değilim dedi. İkincisi boşa uğraşmayın. Ağzımdan tek kelime alamazsınız diye tersedi doktoru. Öteki bozuldu. Tuhafsınız. Dün güzel güzel konuştuk. Sonra durup dururken kızdınız. Sohbetinizi yarıda kestiniz. Bir pot mu kırdım yoksa size aykırı görünen bir düşünce mi attım ortaya? Gromov yatağında doğruldu. Doktoru alaylı, kuşkulu bir bakışla süzdü. Gözleri kızarıktı. Size inanırım mı sanıyorsunuz? Hafiyeliğinizi başka yerde yapın. Başkalarının ağzını arayın. Bende iş yok. Ne maksatla geldiğinizi daha dün anladım. Doktor gülümsedi. Garip düşünüyorsunuz. Demek beni hafiye olarak görüyorsunuz. Evet, öyle sandım. İster hafiye, ister beni denetlemekle görevlendirilmiş doktor olun. Hep aynı kapıya çıkar. Darılmayın ama siz şey gerçekten pek tuhafsınız. Doktor bir iskemle alarak İvon Dimitriç'in yatağının yanına oturdu. Sitemle başını salladı. Diyelim ki haklısınız. Farz edelim ki sizi polise teslim etmek için hain haincağızınızı arıyordum. Ne olacaktı? Tutuklanıp mahkemeye verilecektiniz. Mahkeme, hapishane. Buradaki hayatınızdan daha mı kötü? Sürgün, hatta kürek mahkum olmak bu koğuşta kalmaktan daha mı acı? Bence değil. Şu halde neden korkuyorsunuz benden? Doktorun sözleri İvon Dimitriç'i etkilemiş olmalıydı. Yatağında doğruldu, rahatladı. Saat beşe geliyordu. Andrey Yefimic genellikle o saatte evinde odadan odaya dolaşarak Darüşka'nın bira içme saatinin gelip gelmediğini sormasını beklerdi. Dışarıda açık, sakin bir hava vardı. Yemekten sonra biraz hava almaya çıktım, size uğradım dedi doktor. Bahar havası adeta. Aylardan ne şimdi, Mart mı? diye sordu Gromov. Evet, Mart sonu. Çamur var mı dışarıda? Yok, pek yok. Bahçe yolları iyice temizlendi. İvon Dimitriç uykudan uyanmış gibi kızarmış gözlerini uğuşturdu. Şimdi arabayla şehirden çıkıp şöyle bir tur atmalı. Sonra da eve dönüp sıcak çalışma odasına kurulmalı. Bir de şey, bu işin ehli bir doktora baş ağrısının çaresini sormalı. İvon Dimitriç bir an sustuktan sonra devam etti. Ne zamandır insan gibi yaşamıyorum. Pek iğrenç bir yer burası. Dayanılmaz derecede iğrenç. Dünkü heyecandan yorgun, bitkin bir hali vardı. İsteksiz konuşuyordu. Parmakları titriyor, yüzünden başının ne kadar ağrıdığı belli oluyordu. Sıcak, rahat bir çalışma odasıyla bu koğuş arasında hiç fark yok dedi Doktor Ragin. Huzur, dirlik insanın dışında değil, içindedir. Ne demek o? Sıradan biri iyi-kötüyü arabalarla çalışma odalarında umar. Düşünen insan her şeyi kendinde bulur. Siz bu felsefeyi yaz kış sıcak turunç kokuları içinde olan Yunanistan'a yaymaya gidin. Bizim iklimimize göre değil. Diyojen üzerine kiminle konuştum ben? Sizinle galiba. Evet, dün bahsettik. Diyojenin ne çalışma odasına ne sıcak eve ihtiyacı vardı. O sıcakta bunlara lüzum yoktu tabii. Fıçısından yan gelip portakalları, zeytinleri gövdesine indiriyordu. Herif Rusya'da yaşamış olsa aralıkta değil Mayıs'ta bile sıcak oda arardı. İflahını keserdi soğuk. Yo, insan herhangi bir ağrı gibi soğuğu da duymayabilir. Marcus Aurelius, ağrı duyulduğu için ağrıdır. Onu irade gücüyle başka şekilde görmeye çalış. Aklından çıkar. Sızlanmayı bırak. Ağrı kendiliğinden geçer demiş. Doğrudur bu. Bir düşünürün, hatta sadece düşünen, her şeyin özüyle ilgilenen birinin, Başkalarından farkı ıstırabı küçümsemektir. O daima memnundur. Hiçbir şey aldırmaz. Demek ben acı duyduğum, halimden memnun olmadığım ve herifçoğlunun alçaklığı karşısında apışıp kaldığım için budalanın biriyim. Öyle mi? Hayır, bunu demek istemedim. Ama derinliğine düşünmeyi başarabilirseniz, dış heyecanları uyandıran şeylerin ne kadar değersiz olduğunu anlarsınız. ''Hayatın özünü kavramaya çalışmalıyız. Gerçek mutluluk bundadır.'' İvon Dimitriç yüzüne ekşitti. ''Hayatın özü, içi, dışı. Kusura bakmayın ben de bunları anlamıyorum. Bildiğim tek şey...'' Gromov ayağa kalktı. Doktora sert bakarak. ''Evet, tek şey Tanrı'nın beni sıcak kanla, sinirlerle yarattığı. Bildiğim bu.'' Her canlı doku dıştan gelen çeşitli tahrike karşı bir tepki gösterir. Ben de bu tepkiyi gösteriyorum. Bir yerim ağrıdığı zaman bağırır, ağlarım. Alçaklığa hiddetle, ahlaksızlığa nefretle karşılık veririm. Ancak bunları duyduğum zaman yaşadığımı bilirim. Bir organizma ne kadar ilkelse duygulanma ve dıştan etkilenme gücü o derece zayıftır. Organizmanın gelişmesiyle, Etkilenme ve gereken hallerde tepki gösterme gücü o ölçüde artar. Bilmiyor muydunuz bunu? Bir de doktor diye geçiniyorsunuz. Acıyı küçümsemek için durumunuzdan daima memnun olmak, her şeyi tabii görmek, yani şu yaratığın haline gelmek lazım. İmon Dimitriç insanlıktan çıkmış yağ tulumu şişkomujiyi gösterdi. Ya da acılar içinde öyle pişmelisiniz ki, Hiçbir şey duymamalısınız, başka deyimle yaşamamalısınız. Özür dilerim, düşünür ya da filozof değilim. Bu işlerden anlamam, bu konularda öyle uzun boylu konuşamam. Tam tersine, çok güzel konuşuyorsunuz. Özendiğiniz Stoikler gerçekten olağanüstü insanlardı. Ne var ki felsefeleri daha 2000 yıl önce donmuş, bir adım ilerleyememişti. İlerleyemezdi de, çünkü pratik değildi. Gerçek hayatı uymuyordu. O zaman bile bunu tutanlar sadece okumaya bilimi ömür vermiş kişilerdi. Çoğunluk anlamıyordu. Servete, hayatın nimetlerine, rahatlığa karşı ilgisizlik, ızdıraba, ölüme küçümseme duymayı öğreten bir sistemi geniş kütle benimseyemez. Sebep de şu, zenginlikten, refahtan nasibi olmayan bu çoğunluk ıstırabı küçümserse, Yaşadığı hayatı küçümsemiş olur. Zira onlar için yaşamak, açlık, soğuk, hakaret, her türlü kayıp ve eksiklikler duymak, hamletvari ölüm korkularıyla titremektir. Hayat boyunca hep bu... Bunun için tekrar söylüyorum. Stoik felsefesi geleceği olmayan bir felsefedir. Yüzyılımızın başlangıcından bugüne dek gördüğünüz gibi gelişen bir mücadele var. Acılara karşı duyarlılık, etkilenme gücü. İvon Dimitriç birdenbire düşüncelerinin akışını yitirdi. Durdu, sinirli bir halle alnını oluşturdu. Önemli bir şey söyleyecektim, zihnim karıştı dedi. Neydi acaba? Ha, hatırladım. Diyecektim ki Stoiklerden biri vaktiyle bir köleyi esarette çektiği ıstıraptan kurtarmak için onun yerine geçmiş. Gördünüz mü? Stoik de onu etkileyen duyguya yenilmiş. Ancak başkasının ızdırabına merhamet duyup isyan eden bir ruh, felsefenin etkisinden sıyrılarak kendini feda edecek kadar yücelebilir. Buraya düştükten sonra bildiklerimi de unuttum, yoksa size başka örnekler de verebilirdim. Canım İsa'yı alalım. İsa gerçek hayatta ağlayan, gülen, kederlenip öfkelenen, hatta can sıkıntısı duyan bir insandı. Ölüme işkencelere gülümseyerek gitmedi. Ölümü küçümsemiyordu. Gessemani bahçesinde dua ederken ulu tanrıya, onu bekleyen acılardan esirgemesini yalvarıyordu. İvon Dimitriç güldü. Tekrar yatağına oturdu. Diyelim ki insanın huzuruyla mutluluğu dışta değil, kendi varlığındadır. Diyelim ki ısrabı hor görmek, hiçbir şeye aldırmamak gereklidir. Fakat bunları sizin ağzınızdan duymak tuhafıma gidiyor. Bir düşünür... Ya da filozof musunuz yoksa? Hayır, filozof değilim ama akılla ilgili öğütleri herkes verebilir. Yo, ben sizin şu her şeyin özüne varmak, acıyı küçümseme ve buna benzer konularda kendinizi neden bu kadar yetkili gördüğünüzü merak ediyorum doğrusu doktor. Siz hayatta hiç ızdırap çektiniz mi? Müsaade edin de sorayım. Çocukluğunuzda dayak yediniz mi hiç? Hayır, Ailem dayak cezasına şiddetle karşıydı. Ya bizim peder kıyasıya döverdi beni. Hemoroid hastası, haşin, uzun burunlu, sarı boyunlu bir memurdu. Neyse size dönelim. Demek ömrünüzde kimse size bir fiske vurmadı. Korkutmadı, hırpalamadı. Öküz gibi sağlamsınız da. Babacığınızın kanadı altında büyüdünüz, okudunuz. Hemen iyi kötü bir işe kondunuz. Yirmi yıldan fazladır ışığı, yakıtı, hizmetçisi bedava bir lojmanda oturup istediğiniz gibi, istediğiniz kadar çalıştınız. Hiçbir şey yapmasanız da ne lazım gelirdi. Zaten yaratılıştan tembel, gevşek bir adamsınız. Bu yüzden mümkün olduğu kadar sakin, rahat yaşama şartları sağlamaya baktınız. İşlerinizi sağlık memurunuzla öteki köpek oğullar arasında paylaştınız. Keyif çattınız, para biriktirdiniz. Karnınız tok, sırtınız pek. Sıcak odada, sessizlik içinde kitap okuyor, yüksek konulu bir takım saçmalıklara dalabiliyorsunuz. Bir de... Gromov, doktorun kırmızı burnuna baktı. Bir de demleniyorsunuz. Kısacası, siz gerçek hayatı görmediniz, yaşamadınız. Gerçek hakkında bilginiz sadece teoriden ibaret. Isırabı küçümsemenizin, hiçbir şeye aldırmamanızın nedeni basit. Bu dünyada her şeyi boş, değersiz görmek. Hayatı, acıyı, ölümü hiçe saymak. Hayatın özüne varmanın mutluluğunu duymak. Bunların hepsi göbek büyütmüş Rus tembellerine has felsefedir. Siz söz gelişi bir mujiğin karısını dövdüğünü görüyorsunuz. Araya girip kadını kurtarmanız gerekir değil mi? Bırakmalı. Nasıl olsa er geç ikisi dövülecek Hele dövenin dövülene değil Kendisine kötülük ettiğini düşünürseniz Kör kütük sarhoş olana kadar içmek de manasız Çirkin bir hareket Ama içsek de öleceğiz, içmesek de Hastalarınızdan bir kadın Size dişinin ağrıdığından şikayet etse Ona ağrının sadece bir ağrı kavramı olduğunu oğlunun ağrı acı duymadan yaşayamayacağını Hepimizin sonunda öleceğimizi söyleyerek başınızdan savarsınız. Seninle mi uğraşacağım be kadın? Tam derin düşüncelerime dalmış, mı yudumluyordum diye içinizden geçirirsiniz. Genç bir adam sizden bir abi öğüdü istemeye gelmiştir. Hayatta ne yapmalı, nasıl yaşamalı? Başka birisi ilkin düşünür, sonra cevap verir. Ama sizde cevap hayırdır. Gerçeğe ererek gerçek mutluluğa varmaya çalış. İyi ama şu gerçek mutluluk neymiş? Bunun cevabı yok işte. Bizi burada demir kafes arkasında çürütüp pırpalıyorlar. Sizce bu çok iyi, yerinde bir şey. Çünkü ha bu koğuş, ha konforlu çalışma odası hep bir. Felsefeniz rahat, yapacak bir şey yok. Vicdanınız pak. Üstelik bir de düşünür geçinirsiniz. Yo, bayım, bu ne felsefe, ne düşünüş tarzı, ne de yeni bir görüş. Bu düpedüz tembellik, Hint fakirliği, uyku öyle ya. İvon Dimitriç gene kızmaya başladı. ''Izdırabı küçümsersiniz ama parmağınızı kapıya sıkıştırınca öyle bir çığlık atarsınız ki...'' ''Ne biliyorsunuz? Belki de atmam.'' diye gülümsedi Andriye Fimic. ''Tamam, inandık. Peki ister misiniz birdenbire inmeyinsin? Ya da küstü havanağın biri mevkine, ünvanına güvenerek size başkaları huzurunda hakaret etsin. Siz de bunu sineye çekmek zorunda kalasınız. İşte o zaman aleme, gerçeğe varmak, gerçek mutluluğa kavuşmak için öğüt vermenin ne olduğunu anlarsınız. Bu orijinal işte dedi Andriye Fimic. Memnun bir gülüşle ellerini uğuşturdu. Sizin özel halleri genelleştirerek konuşmanız pek hoşuma gidiyor. Hele beni anlatmanıza bayıldım. Sizinle görüşmekten inanın büyük zevk duyarım. Peki, ben sizi dinledim. Şimdi siz dinleyin beni lütfen. 11 Konuşma bir saat kadar devam etti. Andriy Viefimic içten etkilendi. Daha sonra her gün altıncı koğuşa gelmeye başladı. Sabah ve öğleden sonraları geliyor... Çoğunda hava kararana kadar İvon Dimitriçle sohbet ediyordu. İvon Dimitriç baştan ona pek yüz vermiyordu. Doktorun maksatlı olarak geldiğini sanıyordu. Soğuk davranıyordu. Ama zamanla alıştı. Haşin hallerinin yerini yarı alçak gönüllü, yarı alaylı bir tavır aldı. Çok geçmeden hastanede Andriye Yefim için altıncı koğuşa dadandığı haberi yapıldı. Ne sağlık memuru, ne Nikita hasta bakıcılar, onun koğuşa gelip diğer hastalara bakmadan, reçete yazmadan, saatlerce oturmasının ve hastalardan biriyle bilmedikleri şeylerden konuşmasının nedenini bilmiyordu. Hareketlerini herkes garipsiyordu. Eskiden böyle bir şey hiç olmazken, Mihail Averyanıç doktor evinde bulamıyordu. Hele Daryushka, büsbütün şaşkına dönmüştü. Doktor birasını belirli zamanda değil, Rastgele içiyor. yemeği bile geç kaldığı oluyordu. Haziran sonuydu. Doktor Hobotov bir gün bir iş için Andriye Yefim için dairesine uğradı. Avluda birisi ihtiyar doktorun ruh hastaları pavyonuna gittiğini söyledi. Hobotov altıncı koğuşun yolunu tuttu. Dehlizde durarak şöyle bir konuşmaya kulak misafiri oldu. İvon Dimitriç sinirli bir halle. Yo! ''Biz sizinle hiçbir zaman anlaşamayız doktor. Bana kendi inancınızı aşılayamazsınız.'' diyordu. ''Siz gerçeği bilmiyorsunuz. Hayatta hiç acı çekmediniz. Sülükler gibi başkalarının ıstıraplarına yapışarak besleniyorsunuz. Oysa ki ben doğduğum günden bugüne kadar acılar içinde yaşadım. Bunun için açık söylüyorum. Kendimi sizden her bakıma yüksek sayıyorum. Siz bana akıl öğretemezsiniz.'' Andrey Yefimic yavaştan karşısındakinin onu anlamak istememesine üzülerek konuşuyordu. Mesele bunda değil dostum. Sizin hayatta acı çekmeniz, benim çekmemiş olmam önemli değil. Acı, sevinç, geçici şeyler. Geçelim bunları. Siz ve ben düşünen, birbirimizi akılları işleyen insanlar olarak kabul eden iki aydınız. Görüşlerimiz ne kadar farklı olursa da, Aramızda bir ortaklık doğacaktır Ah dostum Bilseniz şu çevremizdeki delilik Kabiliyetsizlik Ve ahmaklık Nasıl bıktırmıştır beni Burada sizinle konuşmaktan Gerçekten büyük zevk duyuyorum Akıllısınız Hayranım size Hobotov kapıyı hafifçe aralayıp Koğuşa baktı İvon Dimitriç başında deli takkesiyle Doktor Ragin onun yanında Yatağında oturuyordu Dilinin yüz çizgileri oynuyor Vakit vakit ürperip sarsılıyordu Elleri de boş durmuyor İkide bir sinirli sinirli Sabahlının önünü kavuşturuyordu Doktor başını eğmiş Hareketsiz oturuyordu Yüzü kızarmış Şaşkın ve hüzünlüydü Hobotov omuzlarını kaldırıp gülümsedi Nikita ile bakıştı Nikita da omuzlarını kıpırdattı Ertesi gün Hobotov Koğuşa sağlık memuruyla beraber geldi. Koğuşta konuşulanı dehlizden dinlediler. Hobotov pavyondan çıkarken, ''Bizim babalık temelli sapıttı galiba.'' dedi. Pırıl pırıl pabuçlarına çamur sıçramasın diye su birikintilerini özenle geçen sergey Sergeiç, dini bütün adam haliyle. ''Sen günahkar kullarını koru ulu tanrım.'' diye göğüs geçirdi. Size bir şey söyleyeyim mi Sayın Yevgeni Fedorovic? Ben çoktandır bunu bekliyordum zaten. 12 Andrey Yefimic gitgide çevresindeki esrarlı havayı fark etmeye başladı. Hastane halkı, hademe, hasta bakıcılar. Hastalar bile onunla karşılaşınca garip, soran bakışlarını yüzüne dikiyor. Aralarında fısıldaşmaya başlıyorlardı. Hastane bahçesinde rastlamayı sevdiği idare müdürünün küçük kızı Maşa, Doktor her zamanki gibi saçlarını okşamak isteyince kaçıyordu nedense. Postane müdürü Mihail Averyan iç konuşurken çok doğru, haklısınız diye doğrulamıyordu artık. Garip bir şaşkınlıkla evet, evet, evet, evet diye mırıldanmakla yetiniyordu. Sonra arkadaşını düşünceli, hüzün dolu bir bakışla süzerek damdan düşercesine vodka, bira içmemesini salık veriyordu. Nazik bir insan olduğu için açıkça söylemiyor. Dolan başlı yollardan, çeşitli örnekler vererek konuşuyordu. Çok iyi bir insan olan bir tabur komutanının, babacan alay papazının içkiden nasıl hasta düştüklerini, içkiyi bırakınca da tamamen iyileştiklerini defalarca anlattı. Meslektaşı Hobotov da Andriye Yefim içi iki üç defa ziyaret etti. O da alkollü içkileri kesmesini ve durup dururken, Bromür içmemesini söyledi. Ağustos'ta Andriy Yefimic, belediye başkanından önemli bir iş görüşmek için çağrı aldı. Gereken saatte belediyeye gelince orada askerlik şubesi reisine, bölge okulları müfettişi ve bir belediye üyesiyle karşılaştı. Hobotov'da şişman sarışın bir zatla oradaydı. Sarışın adamı Andriy Yefimic'e tanıştırdılar. Söylemesi zor bir Polonyalı ismi taşıyan bir doktordu. Şehirden 30 vers ötede bir harada oturuyordu. Belediyeye şehirden geçerken uğramıştı. Gelenler selamlaştıktan ve masanın çevresinde yerlerini aldıktan sonra belediye üyesi Andriye Fimic'e döndü. ''Sizi ilgilendiren bir bildirimiz var doktorcum, dedi. Yevgeni Fedorovic, eczanenizin hastane binasında pek sığınamadığını söylüyor. Bunu pavyonlardan birine kaldırmanızı daha uygun buluyor. Kaldıralım. Güçte de değil ama pavyonu tamir ettirmek gerekecek. Andrei Yefimic biraz düşündü. Evet, tamirsiz olmaz dedi. Eczaneyi köşedeki pavyona kaldırırsak en az 500 ruble masraf eder. Gereksiz bir masraf. Bir süre sustular. Sonra Doktor Ragin hafif bir sesle devam etti. Hastanemizin bu haliyle şehir için hayli ağır bir yük, bir lüks olduğunu daha on yıl önce de etmiştim. Kırk yıllarında o zamanki imkanlara göre yapılmıştı. Bugün şehir gereksiz yapılara, görevlilere bol keseden para harcıyor. Bence başka şartlarda bir değil, iki örnek hastane bakılabilirdi. Önceden de arz etmiştim. Tıbbi kısımdı belediye üyesi. Önceden de arz etmiştim. Tıbbi kısım tasarımcılara devredilmelidir. Tamam, paranızı da tasarımcılara devredin, onlar da üstüne otursunlar diye güldü sarışın doktor. Malum dedi belediye üyesi. O da güldü. Andrei Yefimovic durgun, donuk bakışını sarışın doktora çevirdi. Haksızlık etmeyelim. Gene sustular. Çay geldi. Askerlik şubesi reisinin halinde tuhaf bir mahçupluk vardı. Masanın üstünde eğilerek Andrei Yefimovic'in elini tuttu. Sizi büsbütün kaybettik doktor dedi. Gerçi siz keşiş hayatı yaşıyorsunuz. Kağıt oynamazsınız, kadınlardan kaçarsınız. Sıkılırsınız bizimle. Hep birlikte bu şehirde olgun, kendini bilen bir adamın can sıkıntısından patlayacağından yakınmaya başladılar. Tiyatro yok, müzik yok. Son danslı toplantıda kulüpte yirmi bayana topu topu iki kavalye düşüyordu. Gençler dans edecek yerde kimi büfeye tıkılıyor, kimi kumara dalıyordu. Andrew Yefimich birden söze karıştı. Kimseye bakmadan hafif sesle ağır ağır konuşuyordu. Şehir halkının enerjisini, duygularını ve aklını kumarla, boş dedikodulara harcamakla ne kadar yanlış yolda olduğuna işaret etti. İlgi çekici konular üzerinde konuşmalara okumaya vakit ayırsalar şüphesiz zevkleri daha incelirdi. Andrei Yefimic yalnız akla dayanan oluşları önemli sayıyor. Onun dışında her şeyi küçük, boş görüyordu. Meslektaşını dikkatle dinleyen Doktor Hobotov birdenbire ''Bugün ayın kaçı Andrey Yefimic?'' diye sordu. Cevabı aldıktan sonra sarışın doktorla beraber bu işin acemisi olduklarını anladıkları halde Andriye Yefimic'i imtihana devam ettiler. Günü, yılda kaç gün bulunduğunu ve altıncı koğuşta yatan meraka değer birisinin zamanımızın peygamberi olduğuna dair söylentilerin gerçekliğini sordular. Son sorudan sonra elinde olmadan kızaran Andriy Yefimiç, bahsettiğiniz hasta gerçekten meraka değer bir genç diye karşılık verdi. Ötekiler başka bir şey sormadılar. Antrede askerlik şubesi reisi, pardüsösünü giyen doktorun omzuna elini koyarak iç çekti. Biz ihtiyarlar istirahate çekilmeliyiz artık, istirahate dedi. Andriy Yefimiç belediyeden çıkınca, toplantının onun akli durumunu incelemek için kurulmuş bir komisyon olduğunu anladı. Sorulanları hatırlayınca kızardı ve hayatında ilk defa tıbba karşı bir acıma duydu nedense. Doktorların yaptıkları yoklamayı düşünürken "Ne iş bu dedi Kendi kendine. Bunlar ruh hastalıklarına okuyalı imtihan verili ne kadar oldu ki ne karacahillik, ilkel bilgilerden yoksunlar. Ömründe ilk defa hidetlenmiş, Hakarete uğramış hissetti kendini. O akşam Miha ile ver geldi. Yaşlı postane müdürü selamlaşmadan doktorun ellerini kavradı. içten heyecanla. Aziz dostum, size olan samimiyetime, dostluğumu inandığınızı ispat edin. Andriye Yefim için ağzını açmasına vakit bırakmadan sizi tahsiliniz, ruha hasaletiniz için severim diye devam etti. Beni dinleyin dostum. Bilim kuralları Doktorlara sizden gerçeğin saklanmasını emreder. Ama ben askerce dobra dobra konuşuyorum. Siz rahatsızsınız. Bağışlayın beni azizim. Ne yapayım? Gerçek bu. Çevrenizdekilerin hepsi çoktan farkında. Biraz önce Doktor Robotov da söyledi. Sağlığınızı düzeltmek için biraz dinlenip eğlenmelisiniz. Çok doğru. Hem de mükemmel bir şey bu. Bugünlerde ben de izin alıp hava değiştirmek niyetindeyim. ''Ufak bir seyahate çıkacağım. Bana dostluğunuzu ispat etmek isterseniz birlikte gidelim. Hadi canım, gençlik günlerimizi anarız.'' Andriye Fimic birden cevap vermedi. Sonra ''Sağlığımdan yana bir zorum yok.'' dedi. ''Seyahate çıkamam. Müsaadenizle dostluğumu başka şekilde ispat edeyim.'' Durup dururken kitaplarını, Darişka'yı, birasını bırakıp bilinmeyen bir yere gitmek, 20 yıldır kurulmuş düzenini bozmak... Bütün bunlar akıl dışı bir hayal gibi göründü doktora yine. Ama belediyedeki konuşmayı oradan dönerken içini dolduran sıkıntıyı hatırladı. Onu deli yerine koyana akılsız insanlar çevresinden kısa zaman içinde olsa kaçmak fikri çekici göründü bu sefer. Peki nereye gitmeyi düşünüyorsunuz diye sordu. Moskova'ya, Petersburg'e, Varşova'ya. Ömrümün en mutlu 5 yılı Varşova'da geçti. Harika bir şehir. Gidelim azizim, gidelim. Sekiz Bir hafta sonra Andrey içe dinlenmesi, yani emekliye ayrılması teklif edildi. Bunu tam bir umursamazlıkla karşıladı. Öbür hafta iki arkadaş posta arabasıyla en yakın tren istasyonuna gidiyordu. Hava serin, açıktı. Gök mavi ve bulutsuzdu. İstasyona kadar 200 yüz versi iki günde aldılar. İki gece hanlarda yattılar. Konak yerlerinde Mihail Averyan iyi yıkanmamış çay bardaklarına, arabayı ağır koşmalarına hemen kızıp mosmor kesiliyor, bütün vücuduyla titreyerek karşısındaki suçluya, sesini kes, çok laf istemem diye aykırıyordu. Yolda bir saniye durmadan Kafkasya'ya, Polonya krallığına yaptığı seyahatleri anlatıyordu. Başından neler geçmemiş, kimlerle karşılaşmamıştı ki? Yüksek sesle konuşurken gözlerine öyle bir deviriyordu ki insana bunlar uydurma yalanmış gibi geliyordu. Konuşurken Andrea için yüzüne doğru soluyor. Kahkasını kulağının içine boşaltıyordu. Doktor rahatsız oluyor, bu hal düşüncelerinin akışını bozuyordu. Daha idareli olsun diye üçüncü ile sigara içilmeyen vagonda gidiyorlardı. Yolculardan bir kısmı temiz kimselerdi. Mihail Averjaniç çabucak herkesle ahbap oldu. Sıradan sıraya gezerek bu berbat yollarda seyahat etmenin hata olduğunu bağırıyordu. Nereye baksanız soygunculuk ama at üstünde yolculuk öyle mi? Bir günde yüz vers alır gene de turp gibi kalırsın. Pinski bataklıkları kurutulamadığı için ürün bereketsiz oluyor. Kısacası düzensizlik almış yürümüş. Mihail Averjaniç coşkunlukla bağırıyor. Kimseye ağız açtırmıyordu. Onun bu ardı kesilmeyen gevezeliği, çınlayan kahkahaları, heyecanlı el hareketleri Andriy Yefim fena halde yoruyordu. İçin için kızarak hangimiz deli diye düşünüyordu. Yol arkadaşlarımıza en ufak rahatsızlık vermekten çekinen ben mi, kendini herkesten akıllı, ilgi çekici sayan bu geveze bencil mi? Moskova'ya geldikleri zaman Mihail Averyanıç, Apuletsiz subay redingotu ile kırmızı şeritli pantolon giydi. Sokakta subay kaputu ve kasketiyle gezerken erler selama duruyordu. Andre içi öyle geliyordu ki bu adam bağlı olduğu asil zümreden aldığı iyi yanların hepsini yitirmiş. Sadece kötülükleri muhafaza etmişti. Çevresinde herkese yerli yersiz hizmet gördürürdü. Yanındaki masada duran kibriti almak için uşağa seslenir, eline vermesini emrederdi. Kadın hizmetçilerin karşısında iç çamaşırıyla gezmekten çekinmezdi. Uşakların yaşına bakmadan hepsine sender, öfkelenince aptal, hayvan gibi sıfatları esirgemezdi. Andrey bunu da beylikten kalma çirkin bir alışkanlık sayıyordu. Mihail Averyanıç Moskova'ya gelince arkadaşını her şeyden önce Iverska'ya götürdü. Gözleri yaşlı yere kapanarak uzun uzun dua etti. Sonra derin bir iç çekmeyle. İnsanın inancı yoksa da dua etmeli. Huzur duyarsın dedi. Hadi öpün ikonu canım. Andriye Fimiç mahcup bir halle dudaklarını ikonun camına değdirdi. Mihaila Averyanıç dudaklarını büzüp başını sallayarak yeniden dualar fısıldadı. Gözleri nemlendi. Kremle gittiler. Topların çarıyla çanların çarını seyrettiler. Hatta parmaklarıyla yokladılar. Zamos Kovarecce'nin güzel manzarasını hayran oldular. Spasitel Kilisesi'ne Rumyansver Müzesi'ne uğradılar. Yemeğe testov da yediler. Mihail Averjanic, favorilerini sıvazlayarak yemek listesini uzun uzun inceledi. Lokantalarda kendi evindeymiş gibi serbest, boğazına düşkün adam haliyle garsona. e ee, ne yedireceksiniz bize bugün bakalım iki gözüm dedi. 14. Andrey Yefimic arkadaşları ile birlikte dolaşıyor, her şeye bakıyor, yiyor, içiyor. Ama içten içe Mihail Averjanıç'a dehşetli öfkeleniyordu. Ondan uzaklaşmak, rahat soluk almak için bir yere gizlenmek istiyordu. Ama arkadaşı onun yanından bir adım ayrılmıyordu. Elinden geldiği kadar eğlendirmeyi görev sayıyordu. Görülecek şeyler bitince karşısına geçip şundan bundan konuşmaya başlıyordu. Andrey Yefimiç bu hali iki gün dayandı. Üçüncü gün kesinlikle rahatsız olduğunu, akşama kadar evde kalmak istediğini söyledi. Mihail Averyanıç, anca beraber, kanca beraber diyerek onunla beraber evde kalmaya karar verdi. Ayaklarını sokakta bulmamışlardı. Arada bir dinlenmekte yerindeydi. Andrey Yefimiç yüzü duvara dönük kanepede yatıyor. Dişlerini sıkarak dostunun Fransa'nın er geç Almanya'yı yeneceği. Moskova'da hırsızların çokluğu, bir atın değerini dış görünüşünden anlamanın imkansızlığı üzerine traşlarını dinliyordu. Sonunda kulakları uğuldamaya, kalbi kopacak gibi hızı çarpmaya başladı. Arkadaşından susmasını ya da onu yalnız bırakmasını rica etmeyi nezaketsizlik saydı. Bereket Mihail Averyanıç otelde durmaktan sıkıldı. Yemekten sonra sokağa çıktı. Doktor Rögin tek başına kalınca dinlenmenin keyfine daldı. Kanepede kımıldamadan yatmak, odada tek başına olduğunu hissetmek ne zevkti. Zaten Andrei Yefimich gerçek mutluluğu yalnızlıkta bulurdu. Tanrı'ya ihanet eden meleğin düşmesi, besbelli diğer meleklerin tadını bilmedikleri yalnızlık yüzünden olmuştu. Andrei Yefimich kafasında son günlerin izlenimlerini toparlamak istiyor ama düşünceleri hep Mihaila ile ver çakayordu. Adamcağızın izin alıp yola çıkması, Sadece bana olan dostluğu, iyi kalpliliği yüzünden. Ama ne olursa olsun dost baskısı kadar sıkıcı bir şey yoktur. Görünüşte iyi kalpli, asil ruhlu, neşeli, hoş sohbet bir adam. Gene de pek bunaltıcı. Tıpkı iri iri konuşmayı seven, aslında değersizliğini pek iyi bildiğiniz bazı insanlar gibi. Daha sonraki günlerde Andrei Yifimic rahatsızlığını öne sürerek otelden çıkmadı. Hep böyle yüzü kanepenin arkalığına dönük yatıyor. Vefalı dostu sohbetiyle onu eğlendirmeye çalışırken bunaltılar içinde buram buram terliyordu. Bu seyahate çıktığı için kendi kendine defalarca lanetler okudu. Günden güne daha geveze, daha labali olan arkadaşına belli etmeden sinirlendi durdu. Bu huzursuzluk içinde kafasını ciddi, derin konulara veremiyordu. Öfkeyle, İvon için söz açtığı gerçek hayatın etkisi bu, diyordu. Olsun, eve dönünce her şey eski düzenini bulur. Petersburg'da da aynı durum oldu. Andrei Yefimic günlerce otel odasından adımını atmadı. Yalnızca bira içmek için kalkıyordu. Miha ile onu bir an önce Varşova'ya gitmek için sıkıştırıyordu. Canım, ne işim var benim Varşova'da? Siz yalnız gidin, ben de eve döneyim. Olmaz mı diye yalvarıyordu Andrei Yefimic. ''Yoo, olmaz. dünyada olmaz. Harika bir şehirdir. Ömrümün en mutlu beş yılı orada geçti.'' Doktor daha fazla karşı koyamadı. İstemeye istemeye arkadaşının hatrına Varşova'ya sürüklendi. Orada da otelden çıkmıyor, yattığı yerde Mihail Averyanıç'a kendine ısrarla Rusça konuşmak istemeyen otel halkına için için kızıyordu. Mihail Averyanıç'a gelince, o hep demir gibi sağlam ve neşeliydi. Sabahtan akşama kadar şehri karış karış geziyor, eski ahbaplarını arıyordu. Birkaç gece otele gelmedi. Gene böyle, nerede geçirdiği belirsiz bir geceden sonra sabaha karşı otele döndü. Son derece heyecanlıydı. Saçı başı karışmış, yüzü kıpkırmızıydı. Bir süre odada bir köşeden öbür köşeye bir şeyler mırıldanarak dolaştı durdu. Sonra odanın ortasında durarak, şeref her şeyin üstünde dedi. Yeniden dolaşmaya başladı. Başını trajik bir halle elleri arasına aldı. Evet, şeref ve namus her şeyin üstünde diye tekrarladı. Bu uğursuz Babil ülkesine gelmeyi düşündüğüm ana lanetler olsun. Doktora döndü. Canım kardeşim dedi. İstediğiniz gibi küçümseyin beni. Kumarda oynadım ve kaybettim. Bana 500 ruble verin. Andrei Yefimich 500 rubleyi saydı. Sessizce arkadaşını uzattı. Mihail Averyanıç hala hırs ve utancından mosmor bir yüzle bir takım gereksiz yeminler kekeledi. Kasketini kaparak sokağa çıktı. Bir iki saat sonra döndü, bir koltuğa yığıldı. Derin bir soluk alarak, şerefim kurtuldu dedi. Gidelim buradan dostum, bir an bile kalmak istemem bu uğursuz şehirde. Şeytanlar görsün yüzünü, dolandırıcılar, Avusturya casusları. İki arkadaş şehre döndükleri zaman aylardan Kasım'dı. Sokakları kalın bir kar tabakası kaplamıştı. Hastanede Andrei Yefim için yerine Hobotov geçmişti. Kira evinden lojmana taşınmak için Doktor Rogin'in dönmesini dört göze bekliyordu. Aşçı diye yanında taşıdığı çirkin kadın şimdilik pavyonlardan birindeydi. Şehirde haklarında çeşitli dedikodular dolaşıyordu. Çirkin kadın hastanenin idare müdürüyle kavga etmiş... Müdür güya kadının ayaklarına kapanarak özür dilemişti. Seyahatten geldiği gün Andriy Yefimic ev aramaya koştu. Mihaila ile çekinerek. ''Kardeşim gücünüze gitmezse bir şey soracağım. Ne kadar paranız var?'' dedi. Andriy Yefimic cevap vermeden önce yakındaki parayı saydı. ''860 ruble.'' Posta müdürü doktorun onu anlamadığını sanarak. ''Onu demiyorum.'' Bundan sonra yaşamanız için ne kadar paranız var diye sordu. 860 rublen var dedim ya, başka param yok. Doktoru son derece temiz bir insan bilen Mihail Averyanıç, gene de 20 yıl içinde hiç değilse 20 bin kadar biriktirdiğini sanıyordu. Şimdi Andriye Yefim için kendine bakamayacak kadar yoksul olduğunu öğrenince, arkadaşının boynuna sarıldı. Elinde olmadan gözlerinden yaşlar boşandı. 15- Andrey Yefimic, Belova adında yerlilerden bir kadının üç pencereli küçük evine yerleşti. Evin mutfakla beraber üç odası vardı. Doktorun oturduğu iki odanın penceresi sokağa bakıyordu. Üçüncü odayla mutfak Daryushka'ya ve üç çocuğuyla ev sahibi kadına aitti. Belova'ya bazı geceler zil zurna sarhoş aşığı geliyordu. O zaman kimse de rahat huzur kalmıyordu. Darüşka ve çocuklar korkudan soluk alamıyor. Her biri bir köşeyi kaçışıyordu. Herif mutfakta masanın başına geçip vodka getir diye tutturuyordu. Andriy ve böyle gecelerde ağlaşan çocukları odasının birinde yer yatağı yaparak yatırıyordu. Bu ona büyük zevk veriyordu. Eskisi gibi sabahın sekizinde kalkıyor. Çaydan sonra eski kitaplarıyla dergileri okumaya oturuyordu. Yeni kitap alacak parası yoktu. Kitapların eski oluşundan mı, yerini yadırgamasından mı, okumaktan eskisi kadar hoşlanmıyor. Yoruluyordu adeta. Boş kalmamak için kitaplarının etraflı bir kataloğunu yapmaya başladı. Ciltlerin üzerine etiket yapıştırıyor. Kafa yormayan bu iş onu okumaktan daha çok sarıyor, dinlendiriyordu. Hem hiçbir şey düşünmüyor, hem vakti nasıl geçtiğinin farkına varmıyordu. Mutfakta Darişka ile patates soymayı. Kara buğdaya yıklamayı da seviyordu. Cumartesi pazarları kiliseye gidiyordu. Gözlerini kapayarak korunun okuduğu ilahileri dinliyor. Annesiyle babasını, üniversiteyi, çeşitli dinleri düşünüyordu. İçi huzur dolmakla beraber hüzünleniyor. Kiliseden çıkarken ayinin bu kadar çabuk bitmesine üzülüyordu. İki defa İvon Dimitriç'i görmeye gitti. Her defasında onu heyecanlı, hırçın bir halde buldu. Adamcağız Andriye Fimic'i tersledi. Rahat bırakmasını söyledi. Boş gevezelikten çoktan bıktığını, nefret ettiğini, alçak insanlardan ona çektirdikleri bunca ısraptan sonra tek bir isteği vardı. Yalnız başına hücreye kapatılmak. Yalnız başına hücreye kapatılmak. Yoksa bunu da mı çok görüyorlardı ona? Andriye Fimic üzgün bir halde vedalaşıp iyi geceler dilerken İvon Dimitriç değişmez şekilde. Cehennem ol diye karşılık verirdi. Her şeye rağmen doktor üçüncü defa gitmekten kendini alamadı. Eskiden yemekten sonra odadan odaya dolaşarak iç alemine dalan Andrei Yefimich, şimdi öğle yemeğinden akşam çayına kadar kanepede, yüzü duvara dönük yatıyor, İster istemez kafasından incir çekirdeği doldurmaz şeyler geçiyordu. 20 yıl aşan hizmetine karşılık ne maaş bağlamış ne ikramiye vermişlerdi. Gerçi mesleğinde yüzde yüz namuslu çalıştığını kabul etmiyordu. Ama emeklilik meselesinde buna önem verilmiyordu. Bugünün adalet anlayışıyla rütbe, nişan ve emeklilik hakkı ahlak durumuna, kabiliyetine göre değil, hizmet süresine göre değerlendiriliyordu. Tabii ona da aynı usulü uygulamışlardı. Artık elindeki para tükenmişti. Bakkalın önünden geçmeye utanıyor, Eş sahibesinin yüzüne bakamıyordu. Kira borcu artmıştı. 32 ruble bira parası biriktirmişti. Daryushka belli etmeden doktorun eski giyim eşyasıyla kitaplarını satıyor, ev sahibesine doktorun eline yakında büyük bir para geçeceği masalını uyduruyordu. Andrei Yefimich biriktirdiği 1000 rubleyi manasız bir seyahatte pisi pisine eritmesine fena halde kızıyordu. Bu para şimdi ne kadar işine yarardı. Alemin onu rahat bırakmamasına da sinirleniyordu. Hobotov ara sıra hasta meslektaşını ziyaret etmeyi borç sayıyordu. Andrei Vefimic bu adamın her şeyini içerliyordu. Besilli suratı, baya bir halle yüksekten konuşması, boyuna meslektaşım değişi, dizlerine kadar çizmeleri. Ama en çok Hobotov'un onu tedavi etmeyi ödevi sayıp, üstelik bunu başardığını sanmasına sinirleniyordu. Her gelişinde bir şişe bromürle raven tapları getiriyordu. Arkadaşını sık sık yoklayan Mihail Averyanıç da onu eğlendirmeye çalışmaktan geri kalmıyordu. Doktorun yanına yapmacık bir serbestlikle girdikten sonra zoraki bir kahkahayla Andrei Yefim içi çok iyi bulduğunu, Tanrı'ya şükür iyileşmeye yüz tuttuğunu, çocuk kandırır bir havayla tekrarlıyordu. Bu haliyle karşısındakinin işinin bitik olduğunu düşündüğünü açığa vuruyordu. Varşova borcunu hala ödememişti. Utançla ezildiğini göstermemek için büsbütün sıkıyordu kendini. Her zamankinden daha yüksek sesle gülüyor. Anlattığı fıkralara daha komik bir hava vermeye çalışıyordu. Ama zoraki anlatılan fıkralar ve hikayeler o kadar uzuyordu ki ikisi de sıkılıyordu. Miha ile geldiği zaman doktor onu değişmez bir pozda. Yüzü duvara dönük karşılıyor. Dişlerini sıkarak gevezeliğini dinliyordu. Açık bir tortu ruhuna kat kat siniyordu. Arkadaşının her ziyaretinden sonra bu tortunun neredeyse boğazına gelip onu boğacağını hissediyordu. Miskince duygularını yenmek için düşüncelerine başka yön veriyordu. Kendisi gibi Hobotov'un da Mihail Averyan içinde er geç, tabiatta en ufak iz bırakmadan yok olmaya mahkum olduklarını düşünüyordu. Bir milyon yıl sonra boşlukta dönen gezegenimizin yanından uçan bir ruh. Yeryüzü yuvarlağında balçık çamuruyla çıplak kayalardan başka şey göremeyecekti. Her şey, kültür, ahlak kuralları, hepsi yok olacak. Yeryüzünde bir sapot bile kalmayacaktı. Bu durumda bakkala borcun, Hobotov'la ver Veryanıç gibi değersiz insanların bunaltıcı arkadaşlığının ne önemi olabilirdi? Hepsi geçici, hepsi saçma şeylerdi. Ama bu çeşit düşüncelerle avunamıyordu artık. Gezegenimizin milyon yıl sonraki halini göz önüne getirirken sarp kayalardan birinin ardından çizmeli Hobotov ya da yapmacık kahkasıyla Mihail Averyanıç veriyor. Mahşuplukla, Varşova borcumu bugünlerde veririm kardeşim, yüzde yüz veririm diye fısıldıyordu. 16. Bir gün Mihail Averyanıç, doktora yine her zamanki gibi yemekten sonra kanepede yatarken buldu. Tesadüf olmalı. Ardından bromür şişesiyle Hobotov da geliverdi. Andrei Yefimich ağır ağır doğruldu. Kanepenin kenarına tutunarak oturdu. ''Bugün maşallahınız var azizim'' diye başladı arkadaşı. ''Renginiz dünküne göre çok düzelmiş. Bravo doğrusu. Düzeliyorsunuz vallahi.'' Hobotov esneyerek ''İyileşme zamanınız geldi artık meslektaşım'' dedi. kendinize de bıktınız bu zırıltıdan sanırım.'' ''İyileşeceğiz, elbette iyileşeceğiz'' diye atıldı Mihaila Veryanıç. ''Daha yüz yıl yaşarız, göreceksiniz. Yüz değilse de yirmiyi sağlam bulursunuz meslektaşım. Üzülmeyin hadi, yüreğinizi serin tutun. Öyle ya canım, hele durun. Göstereceğiz kendimizi, değil mi kardeşim?'' Mihaila Veryanıç, mahut kahkahalarından birini atarak arkadaşının dizine bir şaplak indirdi. ''Önümüzdeki yaz Kafkasya'ya gidiyoruz.'' Haberiniz var mı Yevgeni Fedorovic? Atlara atladığımız gibi hop hop hop hop karış karış Kafkasya. Dönüşte de ister misiniz düğüne çağıralım sizi? Mihail Averyanıç kurnaz kurnaz göz kırptı. Evereceğiz siz iki gözüm evereceğiz. Andrei Yefimic birden içinde biriken tortunun kabarıp boğazına geldiğini hissetti. Kanepeden doğrularak hızla pencereye yürüdü. Bayağılık bu sizinki dedi. Konuştuklarınızın ne kadar bayağı olduğunu anlamıyor musunuz? Nazik konuşmayı istediği halde Elinde olmadan yumruklarını sıktı Havaya kaldırarak salladı Bambaşka yabancı bir sesle Bırakın beni! Diye haykırdı Mosmor bütün vücuduyla titriyordu Defolun! İkiniz de defolun! Mihaila Laveryanış ile Hobotov ayağa kalktılar Gözlerini önce şaşkınlıkla Sonra korkuyla Andrei Yefimiç'e diktiler. O haykırmaya devam ediyordu. Evet evet, defolun. ikiniz de. Kalın kafalı herifler. Ahmaklar. Arkadaşlığınızı istemiyorum. Senin ilaçlarına da ihtiyacım yok. Kabak herif. Bayağı iğrenç şeyler bunlar. Hobotovla posta müdürü kuşkuyla bakışarak kapıya doğru gerilediler. Dehlize çıktılar. Andrei Yefimiç, Hobotov'un bıraktığı bromür şişesini bir sıçrayışta kaptı. Çıkanların ardından fırlattı. Eşiye çarpan şişe şıngırtı ile paramparça oldu. Ragin bununla yetinmedi. Dehliz'e koştu ağlamaklı bir sesle. Cehennem olun diye bağırdı. Diye bağırdı. Hepiniz cehenneme! Misafirler gidince Andrew Yefimic sıtma nöbetine tutulmuş gibi titreyerek kanepeye yığıldı. Kafasızlar, ahmaklar diye bir süre çırpındı durdu. Sakinleştiği zaman her şeyden önce zavallı Mihail Averyan için kendini şimdi ne kadar üzgün, bozulmuş hissettiğini, olayın baştan sona kötü, ayıp bir şey olduğunu düşündü. Evet, şimdiye kadar bu derece taşkınlık göstermemişti. Hayatın gerçeklerini arayan bir filozof kayısızlığına bürünmüş olan o muydu? Utancından, Kendine olan kızgınlığından bütün gece uyumadı. Sabah ona doğru postaneye gitti. Mihail Averyanış'tan özür diledi. Adamcağız duygulandı. İçten el sıkıştı, sonra iç çekerek. ''Unutalım bunları canım. Geçmişe mazi.'' dedi. Birdenbire içerideki dağıtıcılara postaneye gelenleri titreten bir sesle. ''Sandalye getirin Lubavkin.'' diye gürledi. Tam o sırada elindeki taahhütlü mektubu vermek için Gişeye sokulan bir kadını da tersledi İşim var görmüyor musun? Beklesene Gene Andriyef'im içe döndü Eskiyi unutalım canım Hadi oturun şuraya Ha şöyle Konuğuna oturttuktan sonra Mihay Laveryanıç Bir iki dakika konuşmadan oturdu Dizlerini sıvazladı Sonunda Size darılmak aklımdan bile geçmedi Hastalık şakaya gelmez Anlıyorum dostum Dünkü buhranınız beni de doktoru da kuşkulandırdı. Hep sizden bahsettik. Neden hastalığınıza önem vermiyorsunuz kardeşim? Mihail Averyanıç sesine bir fısıltı halinde alçaltarak devam etti. Kusura bakmayın, arkadaşça konuşuyorum. Yaşama şartlarınız sağlığınız için uygun değil. Daracık bir yer, pislik. Ne bakanınız ne de tedavi için paranız var. Aziz kardeşim, doktorla ben yalvarıyoruz. Ne olursunuz sözümüzü dinleyin. Hastaneye yatın. Sıhhi gıda, bakım, tedavi. Bunları ancak orada bulabilirsiniz. Yevgeni Fedoric aramızda kalsın. Bir movitöön. Ama bilgisi yerinde. Güvenilir bir doktor. Sizinle meşgul olacağına dair söz verdi bana. Postane müdürünün içten ilgisi yanağında birdenbire parlayan bir gözyaşı dokundu Andrei Yefim içe. Elini kalbine bastırarak İnanmayın onlara sayın dostum, inanmayın diye fısıldamaya başladı. Yalan. Hastalığım sadece 20 yılda koca şehirde topu topu bir tek akıllı adam bulabilmemdir. Yazık ki o da bir deli. Ortada hastalık falan yok, emin olun. Mesele benim bir türlü içinden çıkamadığım bir fasit dairede oluşum. Ama sizi kırmamak için. Zaten bana göre hava hoş, ben her şeye hazırım. ''Hastaneye yatın kardeşim.'' Ala canım. Dedim ya size, hepsi bir benim için. İsterse çukur olsun.'' ''Yevgeni Fedor için tavsiyesini de dinleyeceksiniz değil mi doktorcum? Hadi söz verin bana.'' ''Hay hay söz. Fakat tekrar söylüyorum aziz dostum, ben fasit dairedeyim. Şimdi her şey, hatta dostlarımın candan ilgisi bile beni tek bir şeye mahvoluşuma sürüklüyor.'' Hayır hayır, iyileşeceksiniz siz. Boş şeyler, diye sinirli bir halle karşılık verdi Andriye Fimiç. Hayatının sonuna yaklaşan insanların pek azı şimdi duyduklarımı duymaz. Size böbrekleriniz işlemiyor, kalbiniz genişlemiş gibi haberler verilirse, tedaviye başlamanız gerektiği söylenir veya bir deli, bir suçlu gözüyle bakılmaya başlanırsa, kısacası etrafın size karşı ilgisi aşırı bir hal alırsa, hapı yuttunuz demektir. Kurtaramazsınız kendinizi bu fasit daireden. Çıkmak için çırpındıkça büsbütün yolunuzu şaşırırsınız. İyisi mi? Pes edip teslim olun. Zira bütün çabalarınız boşunadır. Öyle sanıyorum ki ben... Postane iyice kalabalıklaştı. Andrei Yefimiç arkadaşının işinden alıkoymamak için kalkıp vedalaştı. Mihail Averyanıç ricasını yeniden tekrarladı. Misafirini dış kapıya kadar uğurladı. Aynı gün akşam üzere Andriy Yefimic'e gocu ve çizmeleriyle Hobotov geldi. Bir gün önce bir şey olmamış gibi. İş için uğradım size meslektaşım dedi. Bir konsültasyonumuz var. Gelir misiniz? Andrey Yefimic, Hobotov'un onu oyalamak veya birkaç para kazandırmak istediğini düşündü. Aksilenmedi. Birlikte çıktılar. Bir gün önceki kabalığını unutturmak fırsatını veren Hobotov'a karşı minnet duyuyordu. Gerçekten aralarında hiçbir şey olmamış gibi davranması, kültürü kıt Hobotov'dan beklenmez bir incelikti. Hastanız nerede diye sordu Andrei Biz Bizde, hastanede, çoktandır size göstermek istiyordum. Son derece ilginç bir vaka. Hastane avlusuna girdiler. Büyük binaya geçerek akıl hastalarının bulunduğu pavyona doğru yürüdüler. Nedense ikisi de hiç konuşmuyordu. Pavyona girdikleri zaman Nikita her günkü haliyle ayağa fırlayıp vaziyet aldı. Hobotov dehlizden koğuşa girerken yavaşça ''Birisinin ciğerleri ihtilat yaptı'' dedi. ''Biraz bekleyin şurada, stözkobumu getireyim.'' Ve çıktı. 18 Ortalık kararmaya başlamıştı. İvon Dimitriç yatağında, yüzü yastığa gömülü yatıyor. Felçli hasta yatağında oturmuş, Dudaklarını kıpırdatarak sessizce ağlıyordu. Şişman mujikli eski postacı uyumaktaydı. Koğuş bir sessizlik içindeydi. Andrei Fimic, İvon Dimitriç'in yatağının kenarına oturdu, beklemeye başladı. Yarım saat kadar geçti. Koğuşa birdenbire Hobotov'un yerine Nikita girdi. Kucağında sabahlıkla iç çamaşırı ve terlik vardı. Usulca, ''Buyurun üstünüzü değiştirin beyefendi.'' dedi. İşte yatağınız. Eliyle belli yeni getirilmiş boş bir yatağa gösterdi. İnşallah yakında iyi olursunuz diye ekledi. Andriye her şeyi anladı. Bir kelime söylemeden Nikita'nın gösterdiği yatağa oturdu. Nikita'nın karşısında dikilip beklediğini görünce soyundu. Çıplaklığından utanmıştı. Hastane çamaşırını giydi. Don çok kısa, gömlek tersine upuzundu. Sabahlık dumanlı balık kokuyordu İyileşirsiniz inşallah diye tekrarladı Nikita Sonra Andrei Yefim için çıkardığı elbiseyi alıp kapıyı örttü Hepsi bir dedi kendi kendine Andrei Yefim Mahcup bir halle sabahlığın eteklerini kavuştururken Yeni kılığı ile bir mahpusa benzediğini düşündü Hepsi bir Ha fırak Ha redingot, Ha bu sabahlık Hepsi bir Birdenbire Nikita'nın götürdüğü elbisesinin ceplerinde saatiyle not defterinin, sigarasının kaldığını hatırladı. Nereye götürmüştü bunları? Bundan sonra bel ölene kadar pantolonuyla yeleğini ve kundurasını giyemeyecekti. İlk anda olanlar tuhaf, hatta anlaşılmaz bir olay geldi ona. Andrei Yefimich, hala Belova kadınının eviyle altıncı koğuş arasında fark olmadığını. Bu alemde hiçbir şeyin üstünde durmaya değmez. Her şeyin bir saçmalık, kibirden doğma boş yaldızdan ibaret olduğu kanısındaydı. Gene elleri titriyordu. Ayakları buz kesilmişti. Biraz da Nivon Dimitri için uyanıp onu bu kılıkta göreceğini düşündü. Ürperdi. Yatağından kalkıp koğuşta biraz dolaştı. Sonra gene oturdu. Böylece yarım saat, bir saat oturdu. Sonunda canı iyice sıkıldı. Peki burada bir gün, bir hafta, Hatta yıllarca oturan insanlar nasıl dayanıyorlardı? İşte o şimdi biraz oturmuş, dolaşmış, yeniden oturmuştu. Pencereden dışarı bakabilir, gene bir köşeden öbür köşeye dolaşabilirdi. Sonra hep böyle put gibi oturup düşünecek miydi? Olacak iş miydi bu? Andrea Yefimic yatağına uzandı ama hemen kalktı. Kolunun yeniyle alnındaki soğuk deri sildi. Yüzüne dumanlı balık kokusunun sindiğini hissetti. Bir daha gezindi, ellerini şaşkınlıkla açarak. Bir anlaşmazlık bu dedi. Tezelden halletmeliyim. Tam o sırada İvon Dimitri uyandı. Yatağında doğrulup dirseklerini dizlerine dayadı. Yanaklarını iki yumruğunun arasına alarak oturdu. Yere tükürdü, uyuşuk uyuşuk Doktor Ragin'e baktı. Galiba ilk anda tanıyamadı. Ama bir an sonra uykulu gözünde zehir gibi alaycı, kınç dolu bir ifade belirdi. Bir gözünü kırparak, uykudan henüz açılmamış, pürüzlü bir sesle. "E, ee, sonunda sizi de tıktılar buraya iki gözüm. Memnun oldum. Eroğlu'nun kanını emdiğiniz gibi, şimdi de sizin kanınızı emecekler. Ala Bir anlaşmazlık bu canım, dedi Andriye Fimic. İvon Dimitriç'in sözleri kuşkulandırdı onu. Omuzlarını kaldırarak. Bir anlaşmazlık diye tekrarladı. İvon Dimitriç yeniden yere tükürüp gene yatağına uzandı. Lanet olası hayat diye homurdanıyordu. En acısı bu hayatta çekilen ıstıraplara karşılık mükafat görmemek. Operalarda olduğu gibi her şey şahane bir törenle değil ölümle bitecek. Birkaç mucik gelip ölüyü kollarından bacaklarından yakalayarak bodruma sürükleyecek. Bırrrr. Ne yapalım? Belki öteki dünyada yüzümüz gülecek. Ama ben orada da buradaki namussuzları rahat bırakmayacağım. Hortlayıp hortlayıp saçları beyazlaşana kadar ötlerini patlatacağım. Sokaktan gelen Moiseyka koğuşa girdi. Doktoru görünce elini uzattı. Bir kapek versene. 18. Andrew Yefimich pencereye gitti. Dışarıya, kıra baktı. Hava iyice kararmıştı. Ufukta sağdan, erguvan renkli, soğuk bir mehtap çıkıyordu. Hastane duvarına oldukça yakın, yüz kulaç kadar ötede, taş duvarla çevrilmiş bir yapı vardı. Orası hapishaneydi. Gerçek budur işte diye düşündü Ragin ve içine korku düştü. Ay, hapishane, duvardan sivrilen çiviler. Tutkal fabrikalarından görülen alevlerin ışığı, hep korkunçtu. Arkasından birisi iç çekti. Andrei Yefimic başını çevirdi. Göğsü nişan yıldızlarıyla ve madalyalarla ışıl ışıl donanmış bir adam gördü. Adam gülümseyerek ona göz kırptı. Bu da onu ürküttü. Andrei Yefimic ne mektupta ne hapishanenin görünüşünde olağanüstü bir şey olmadığını, aklı yerinde olan insanlarında nişan taktığını, Zamanla her şeyin çürüyüp toprak olacağını kendi kendine tekrarlarken içini birdenbire öyle acı bir mutsuzluk kapladı ki kendini tutamadı. Pencere demirini iki eliyle kavrayıp olanca gücüyle sarstı. Ama demir sağlamdı. Oynamadı bile. Andrei Yefimich korkusunu yenmek için İvon Dimitriç'in yanına gitti. Yatağına oturdu. Titriyordu. Yüzünden soğuk terisildi. Maneviyatım bozuldu Azizim, iyice bozuldu. İvon dimitriç alayla, felsefe yapsanıza dedi. Aman ya Rabbim, evet, öyle. Siz bir kere Rusya'da felsefe olmadığı halde herkesin en değersiz ufak insancıkların bile felsefeyi özendiğini söylemiştiniz. Olsun, onların felsefesinin kime ne zararı var? Andrei Vyevimič. Acındırmak ister gibi ağlamaklı bir sesle konuşuyordu. Niye öyle kötü kötü gülüyorsunuz dostum? O küçük, değersiz, hayatta tatmin olmamış insancıklar, felsefe deme yapmasınlar? Akıllı, okumuş, onurlu, hürlüğüne düşkün, Tanrı'nın kendi benzeri olarak yarattığı bir adam çamura batmış. Ahmaklık dolu bir taşra deliğinde çile doldurur. Mantuz çeker, hardallıklar yapıştırır. Kaderi bu, şarlatanlık, görgüsüzlük, bayağılık. Sizinki de saçma. Hekimlikle başını hoş değilse, nazır koltuğuna oturaydınız. Hiç, hiçbir şey olamayız. Güçsüzüz biz azizim. Soğukkanlıydım, sağlam kafayla normal düşünüyordum. Hayatın bir tekmesiyle gevşedim. Manen yıkıldım, dayanıksızız, miskiniz. Siz de öylesiniz azizim. ''Akıllısınız, asilsiniz. Yaratılıştan iyiye, yüceye eğimlisiniz. Ama hayata atılır atılmaz kesildiniz. Hasta düştünüz. Güçsüzüz. Güçsüz.'' Akşam ilerledikçe Andrew Yefimich, korku ve küskünlükten başka iç sıkıntısı da duymaya başladı. Sonunda bunun sigara ve bira yokluğundan olduğunu anladı. ''Ben, ben biraz dışarı çıkayım azizim.'' dedi. ''Söyleyelim de ışık getirsinler.'' ''Yapamam böyle. Dayanamıyorum.'' Andrei Yefimich kapıya yöneldi. Ama kapıyı açar açmaz Nikita ile göğüs göğüse geldi. ''Nereye?'' ''Olmaz beyim olmaz. Yatma zamanı şimdi.'' Ragina falladı. ''Bir dakikacık. Avluya çıkıp dolaşayım biraz.'' ''Olmaz. Yasak. Biliyorsunuz ya.'' Nikita kapıyı doktorun yüzüne kapadı, sırtını dayadı. ''Çıksam kime ne?'' diye omuz silkti Andrei Yefimich. ''Çıkmam lazım Nikita. İhtiyacım var.'' dedi. Sesi titriyordu. ''Aksilik çıkarmayın beyim. Ayıp.'' ''Aa bu kadarı da fazla.'' diye birdenbire parladı İvon Dimitriç. Yerinden fırladı. ''Ne hakla bırakmıyor? Ne diye tutuyorlar bizi burada?'' ''Kanun apaçık söylüyor. Mahkemesiz hiç kimsenin hürriyeti alınamaz. Zorbalık bu. Keyfi hareket.'' ''Elbette keyfi hareket.'' dedi doktor. Ivon Dimitriç'in çıkışından kuvvet bulmuştu. İhtiyacım var çıkmam lazım. Hakkın yok. Bırak diyorum sana. Duydun mu beyinsiz hayvan diye kapıya bir yumruk indirdi İvon Dmitriç. Aç Nikita yoksa kırarım kapıyı. Aç canavar aç. Andriye Fimic titreme nöbeti içinde bağırmaya devam etti. Aç emrediyorum sana. Hele biraz daha konuş görürsün diye kapının öte yanından... Nikita'nın kaba sesi duyuldu. Yevgeni Fedorovic'i çağır bari. Bir dakika için gelmesini rica ediyorum. Söyle. Yarın gelir. Bırakmazlar bizi buradan. Boşuna. Çürütürler de bırakmazlar dedi Ivan Dimitriç. Tanrım, öbür dünyada gerçekten cehennem yok mu? Bu alçakların yaptıkları yanlarına mı kalacak? Adalet neresinde bunun? Gromov yatağından fırlayarak kapıya atıldı. Kısık sesle. ''Aç kapıyı alçak herif! Boğuluyorum burada! Kafanı patlatacağım! Katiller! Aç! Aç!'' Nikita birden kapıyı hızla açtı. Elleri ve dizleriyle vahşice vurarak tam önünde duran Andrew Yefimich'i itti. Yüzüne de olanca hızıyla bir yumruk indirdi. Andrew Yefimich kocaman, tuzlu bir dalganın onu başıyla beraber örterek yatağına doğru sürüklediğini hissetti. Ağzında acı tuzlu bir tat vardı. Besbelli dişleri kanamıştı. Yüzer gibi kollarını açarak birisinin yatağına tutundu. Ve o anda Nikita'nın sırtına indirdiği iki tekmeyi duydu. İvon Dimitriç acı bir sesle bağırdı. Besbelli odada yakıyordu. Ardından her şey derin sessizliğe gömüldü. Parmaklıktan sızan ay ışığının cılız gölgesi ağ gibi yere yayılmıştı. Koğuşta ürkütücü bir hava vardı. Andrei Yefimic soluğunu tutarak yatıyor. Korkuyla yeniden dayak yiyecek mi diye bekliyordu. Göğsünde bağırsaklarında birisi oran sivri ucunu sokup çeviriyormuş gibi bir ağrı vardı. Bağırmamak için yastığını dişledi. Birden kafasındaki kargaşalığın içinde kesin bir açıklıkla korkunç, dayanılmaz derecede acı bir düşünce parladı. Burada yatan... Ay ışığında birer kara gölge şeklinde görünen şu insanlar da yıllarca her gün onun duyduğu mutsuzluğu, acıyı duymuşlardı. Nasıl olmuştu da o, Andriye Yefimic, yirmi yıldan uzun bir süre yanlarında yaşadığı halde bunu bilmemiş, bilmek istememişti. Evet, bilmiyordu. Ama o zamana kadar acının ne olduğunu da bilmiyordu. Öyleyse suçlu sayılamazdı. Ama pazarlığa gelmeyen, Nikita kadar haşin vicdanı Onu ense kökünden Topuklarına kadar ürpertti Yataktan sıçradı Olanca sesiyle haykırmak Nikita ile Hobotov'u idare müdürünü, sağlık memurunu Sonunda kendini de vurmak için koşmak istedi Ama ağzından ses çıkmadı Ayaklarını oynatamadı Göğsünü bir şey tıkadı Sabahlığıyla gömleğinin yakasını yırttı Yatağına yığıldı 19 Ertesi sabah başarısıyla ağrısıyla uyandı. Kulakları uğulduyor, bütün vücudunda kırıklık hissediyordu. Ama dünkü zaafını hatırladıkça utanç duymuyordu. Evet, tabansızlık göstermiş, ay ışığından korkmuştu. O zamana kadar içinde varlığından habersiz olduğu bir takım düşünceleri, duyguları tam bir iştenlikle açılmıştı. Şu hayatta tatmin edilmemiş insancıkların felsefe yapma çabası üzerine düşüncesi gibi, ama şu anda her şeye karşı ilgisizdi. Her şey eşitti onun için. O gün bir şey yemeden, içmeden, kimseyle konuşmadan hareketsiz yattı. Bir şey soranlara cevap vermiyor. Hepsi bir benim için artık. Konuşmayacağım. Hepsi bir diye düşünüyordu. Yemekten sonra Miha ile Veryanıç geldi. Arkadaşına bir çeyreklik çayla bir funt marmelat getirdi. Darüşka da geldi. Efendisinin yüzüne donuk bir kederle bakarak yatağının yanında tam bir saat durdu. Hobotov gelirken bir şişe bromür getirmeyi de ihmal etmemişti. Nikita'ya da koğuşta kokulu tüsü yakmasını emretti. Andrei Viefimich akşamüstü inmeden öldü. İlkin bütün vücudunu sarsan bir titremeyle bulantı duydu. İğrenç bir şey. Sanki her yanına hatta parmaklarına dolup midesinden kafasına kadar yayıldı. Gözleriyle kulaklarına girdi. Önünde her şeyi yemyeşil gördü. Andrei Vefimic sonunun geldiğini anladı. İvon Dimitriç'in, Mihail Averjan için ve milyonlarca insanın ölümsüzlüğe inandığını hatırladı. Ya gerçekten böyle bir şey varsa? Ama ölümsüzlüğü istemiyordu. Sadece bir an hatırına geldi bu. Bir gün önce bir dergide hakkında bir şeyler okuduğu güzel, Zarif geyik sürüsü geçti önünden. Sonra bir köylü kadın elindeki taahhütlü mektubu uzattı ona. Mihayla için bir şeyler söylediğini duyar gibi oldu. Sonra hepsi silindi, yok oldu ve Doktor Rogin bir daha uyanmamak üzere kendinden geçti. Koğuşa gelen mucikler ölüyü kollarından, bacaklarından tutarak hastanenin küçük kilisesine götürdüler. Andrei Yefimich... Orada gözleri açık, ay ışığıyla aydınlanmış masanın üstünde, bütün gece yattı. Sabah sağlık memuru sergey Sergei, Sergei geldi. Çarmıhın önünde huşuyla dua ettikten sonra eski şefinin gözlerini kapattı. Bir gün sonra Andrei Yefim içi gömdüler. Cenazeye yalnız Miha ile Daruşka geldi. Son